Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV Net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Soruların peşinde her hafta olduğu gibi bu haftada e, bendeniz Yusuf Genç ve çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte karşınızda. Bu hafta e, belki bir önce çerçeve çizmek lazım her şeyden önce. Soruların peşinde malumu olduğu üzere e, her program kendi içerisinde müstakil bir çerçeveyi taşıyor olsa da bir zincir halinde de birbirinin devamı olan programlardan oluşuyor. Ekran bu hafta izleyen izleyicilerimiz için bir çerçeve çizeyim istiyorum hocam. Şu o çerçevede, geçtiğimiz iki programda biz Selçukluların tarihe çıkışını ve İslam medeniyetine eklemlenmeleri ve yaptıklarını konuşmuş idik. Buna tahrir ve tahkik hareketi olarak iki bölüm halinde konuşmuştuk. Çerçevemiz şuydu, Selçuklular tarihe çıktıklarında İslam medeniyeti 400 yaşında bir medeniyetti. Ana metinlerini üretmiş bir medeniyetti. Selçuklular da o metinlere bir okuma biçimi geliştirmişler idi. O okuma biçimleri yani Selçukluların masaya koydukları metinler bu haftada Allah izin verirse inşallah o metinleri hocam konuşacağız. Dolayısıyla kurucu metin, kanonik metin ve sonrasında ilerleteceğiz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar. Hoş bulduk. Getirdiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ee, nasılsınız hocam? Vallahi şükür diyelim. Allah bugünlerimiz aratmış. Biraz yorgun gördüm. Biraz yorgunum, evet. Ee, Şimdi e, metin meselesi üzerine konuşmadan önce yine bir genel e, teorik çerçeve. E, yapalım. Çok da teorik değil aslında. Şöyle, klasik bir ilke vardır. E, El hukmu ale şeyi feron antasavurihi derler. Hmm. Ne demek? demek? Herhangi bir e, ...şey hakkında yargıda bulunabilmek için, hüküm verebilmek için... ...ya da herhangi bir şey hakkında hüküm vermek... ...o şeyin kavramının bir uzantısıdır. Yani yargı kavramının uzantısıdır. Bu ne demek şu? Şu kalem hakkında konuşmak istiyorsam... ...kalem siyahtır, kalem şöyledir, kalem böyledir... ...önce o kalem tasavvuruna sahip olmam lazım. Eğer o tasavvura sahip değilsem... ...yapacağım tüm yargılamalar, tüm hükümler boşa gider... Mesela eğer kalemin kalem tasavvuru, kalem içeriği yazı yazmakla zihnimde ilişkili değilse mesela bunda ne bileyim ben çöp karıştırılırsa yapacağım yargılamalarda ona göre yanlış olacak. Şimdi e, bunu niye söyledim? Bu somut nesneler için çok açık gibi gözükebilir ama e, bu yaklaşık 12-13 program yaptık. E, haklı olarak bazı genç meslektaşlarım, arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar bazı sorular yönetiyorlar şimdi fark ettim ki bu mesele yani kullandığımız kavramların ait olduğu dönemlerdeki tasavvuruna sahip olmayınca çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Yani bilim, efendim, felsefe, mantık, sanat, bilgi ne demek? Yani eğer biz bugün bilgi kavramının mesela çağdaş tasavvuruna sahipsek onun üzerine yargıda bulunuyoruz. Ama diyelim ki biz burada bilgi üzerine konuşurken mesela benim zihnimde 13. yüzyıllığa ilişkin tasavvuru var. Hükümlerimi de ona göre veriyorum. Yargılarımı ona göre veriyorum. Bu çok ilginç sonuçlara neden oluyor. Hmm. Bu şuna benzer. E... Somut bir örnek var mıydı hocam? Ver, somut Gördüğünüz. örnek vereyim. Şimdi hayır, bu konuyla alakalı vermiyorum. Çünkü o zaman muhatap e, yani üzülebilir. Ama şöyle e, Fuat Sezgin Hocam merhumun e, bu İslam Bilim Tarihi Müzesi'ndeki aletlerle ilgili bir üç ciltlik katalog var, bir kitabı vardı. O kitap Türkçe'ye tercüme edildiğinde edüteriyel okumak için konuyu bilen uzmanlara gönderilmiş. Ee, Konuyunun uzmanları da haklı olarak tüm metinleri bugünkü bilgi birikimine göre okuyunca baştan aşağı yanlış, bu yanlış, bu yanlış, böyle teori olmaz, matematikte böyle değil, astronomide böyle değil. Hmm. Şimdi çok somut bir örnek. Yanlış mı? Doğru ama bugünkü matematiğin yani siz şöyle düşünelim e, elinizdeki sayı kümesinin sayı doğrusunda negatif sayı yok. Dolayısıyla denklemi çözerken negatif kök yok. İşte ama bugün öyle değil ki. Siz bugün denklem çözmek dediğinizde hatta cebir dediğinizde bugünkü sizin cebir kavramıyla ilgili tasavvurunuz Harizmi'nin tasavvuru değil. İşte sayı dediğinizde Aynı tesis, kompleks sayılar, bir sürü sayı türleri var zihninizdesin. Yani eğer matematikçiyseniz ben size sayı dediğimde. E, bu hani temel fıkrası vardır ya. Hemşerim temel, Dursun birbirine böyle fıkra anlatıp duruyorlar. Bir gün Dursun demiş ki ya temel. Böyle her gün fıkraları anlatmayalım, ezberledik artık, rakam verelim. Ben 3 dediğimde, 5 dediğimde gülelim. E, tamam demişler. Tüm fıkraları rakamlandırmışlar. Sonra işte 5 deyince gülüyor, 705 deyince gülüyor filan. Etraftan dağılan bir kişi, aa rakamlara gülüyor bu adamlar. Ben de bir rakam söyleyeyim işte. 275 demiş, kimse gülmemiş tabi. Niye? Çünkü 275 deyince onun tasavvurun olmadığını biliyor o iki kişi. Bak Bu da temel hmm. meseleyi çözüyor. Yani biz mesela metin derken ne anlıyoruz? Kanunik yapı derken ne anlıyoruz? E, o dönemdeki maddi şartları, iletişim şartlarını, ulaşım şartlarını dikkate alacağız. Maddi koşulları dikkate alacağız. O açıdan e, takip eden dostlarıya bunu özellikle istirham edelim şimdi mantık... Mantığa göre yapılan bilim şöyle soru soruyor. Hocam mantığa göre bilim mi olur? E, olmaz tabii bugün olmaz ama o gün yapılıyordu. Yani hangi tarihsel bağlamda, hangi mekansal bağlama ilişkin konuşuyoruz? O kavramın o dönemdeki içeriği ne? Mefhumu ne yani? Onu göz önünde bulundurmadan yaptığımız buradaki yargılar boşa çıkıyor. Ee, herkes dolayısıyla kendi bilgi birikimine göre, o kavramın kendi zihnindeki tasavvuruna göre tavır alıyor. Onu kastediyorum. Ama şimdi... zaten şöyle hocam. Biz şimdi <gülüyor> her programda yapmaya çalıştığımız şey, ee, o tanımın kendisini de konuşuyoruz ya. Evet. Müsaade ederseniz ben ilk soruyu o zaman şeyden sorayım. Yani... Ee... ...mümkün olduğunca geniş ve anlaşılır hale getirmek üzere. Siz çünkü ilk bölümde işi birden derinleştiriyorsunuz. Orayı anlaşılır tutabilmek adına sorayım. Şimdi her düşüncenin, her dünya tasavvurunun... ...bir kendi temel çerçevesini sunduğu, anlattığı bir kuru, ortak ve kurucu metni vardır. Şimdi kurucu metinler bu anlamda ilk metinlerdir diyebiliriz. Şimdi Ama ondan önce e, güzel ama metinlere geçmeden önce klasik genellikle üç farklı metin olduğunu bir kere bir kenara koymamız lazım. Yazılı metin ama yazılı metin deyince biz bugünkü yazılı metni düşünüyoruz hemen. O dönemde matbaa yok. Okuma yazma bilen kültürle e, üst seviyede ilişki olan insan sayısı çok az. Çünkü yazılı metinlerin kuruculuğu, kuruculuğu, kanonikleşmesi farklı bir anlam ifade eder. Hele hele kitap yok ki. Yusuf, hmm. yani kitap ne zaman çıktı ortaya? Kağıt ya da yazı malzemesi var, tableti var, ...papürüsü var, derisi var ama kitap ortada yok. Kitap İslam dünyasında ortaya çıkıyor. Kağıt da var. Hani hem Çin'de var hem Uygurlarda var. 751'de kağıt geliyor ve bunun kitaba dönüşmesi sürecini Cahiz çok iyi güzel anlatır. Yani o da hemen sabahtan akşama olmuyor. Dolayısıyla biz kanunik metin deyip şöyle, şuna benziyor bu. Şimdi Osmanlı deyince Osman Gazi ile biz kafamızdaki o Osmanlı'nın aldığı son hale göre yargılıyoruz. Halbuki 7 bin kilometrekarelik bir coğrafya, 17 bin kilometrekarelik bir coğrafya, 20 bin kilometrekarelik bir coğrafya. Onun gibi anlatabiliyor muyum? Yani hmm. nasıl ki bugün biz sayı kavramı dediğimizde onu geriye doğru yansıtıyoruz. Mesela bir örnek vereyim sana. Şimdi Pythagoras bağıntısı diye bir bağıntı var biliyorsun, üçgen bağıntısı. Şimdi biz bunu matematik tarihinde anlatırken öyle mi anlatıyoruz ki sanki Pitagoras bunun hepsini ayrıntılı biliyor. Hayır o gelişiyor. Oktidin, Pitagoras bağıntısı ilişkili 3. kitapta verdiği ispatı Pitagoras'ın kendisi bilmiyor. İspat kavramı yok adamda çünkü. İspat kavramı olmayan bir adam onu bilemez. Çünkü arada var 200-300 yıl gelişmiş bu. Kastettiğim tam da bu. Herhangi bir kavramı kullandığımız zaman o kavramı geriye doğru taşıdığımızda o kavramın Oy zaman ve zemindeki içeriğine dikkat etmemiz lazım. Bunu kastediyorum. Yazılı metin, bugünkü yazılı metin değil. Çok az çünkü. İkincisi sözlü metin. Şimdi sözlü metin diyorum dikkat edersen sözlü kültür demedim. Sözlü metin demek başı sonu belli olan başı sonu belli olan bir anlatıdır. Bir şiir, bir hikaye. Şimdi sözlü kültür çok geniştir. Seninle yaptığımız bir sohbet de sözlü kültürdür. Kıraathanede şurada burada yaptığımızda sözlüğü Ama sözlü metin... Mesela ben size Battal Gazi Destanı'nı okuyorum baştan sona. Bak o bir okuma biçimidir. Ve başı sonu belli olduğu için o zihnimde yazılı. O da yazılı. Ama bir metin o. Tamam. Kağıdaş örneği şey olursa Mızrak Bilmel'deki o Rabbin kim... Şimdi ona geliyorum. O yeni bir metin türü. Yazılı sözlü metin diye bir tür daha var. Hmm. Bu ne demek? Bir metne yazılmış... Ama bu ancak e, okuma yazma bilen bir kişi tarafından okuma yazma bilmeyen insanlar sözlü olarak aktarılıyor. Bir tedis faaliyeti talim faaliyeti yok burada. Yani diyelim ki siz e, rahmetli annemin verdiği bir örnek bizim Karadeniz'de, Of'ta, köyünde Allah'ın dava 40 km içeride her perşembe cumaya bağlan akşam tüm köy hanımları bir araya gelip e, imam efendinin ee, okuma yazma bilen eşinin nezaretinde Muhammediye, Ahmediye, Battal Gazi destanları, Hazreti Ali Cenkleri filan okurlarmış. Kim okuyor? Bir kişi okuyor. Yazılı bir metin ama sözlü aktarım söz konusu. Buna da yazılı sözlü kültür ya da yazılı sözlü metin daha doğrusu diyebiliriz. Dolayısıyla klasik geleneklerdeki e, metinlerin, başta metin türleri de var. Metinlerin e, tabiatı, içeriği, tasavvuru bugünkü gibi değil matbaada bir kitaptan bin tane basılıp gönderilmiyor yani. Yazılı, yazma kültürü olduğu için metinlerin de birbirinden farkı var. Dolayısıyla yazar, o, o, o yazar eseri yazdı, o eseri kopya eden, o esere malik olan, o eseri okuyan hepsi aktör durumunda. Faktör değil. Hepsi aktör. Hepsi fail. O metne müdahale ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Başka tabii bir sürü değişken var. O açıdan metinleri bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani Metin tasavvurumuz bugünkü gibi değil. Şimdi oradan hareket edersek her medeniyetin kurucu metinleri var. Bu bir. Evet. Taşıyıcı metinleri var. Bu iki. Bir de e, talimi, eğitim, öğretime ilişkin metinleri var. İslam şimdi İslam dünyasıyla alakalı konuşuyoruz. Bu kurucu metinler de medeniyetin e, büyük ölçeğindeki metinler. Mesela Kur'an-ı Kerim hadis külliyatı gibi bir de alanlara ilişkin kurucu metinler var. Mesela diyelim ki cebinin kurucu metni Harizmi'nin kitabı muhtasar fiil müjden ve mukabelesidir. Fıkhın kurucu metin var. Hadisin kurucu metni var. Alanlara ilişkin kurucu metinler var. E, medeniyetin anlam-değer dünyasını yani tanrı, evren, insan ilişkilerini ele alan o hayat görüşü dediğimiz anlam-değer dünyasını kendisinden devşirdiğimiz Kur'an-ı Kerim ve hadis külliyatının yanında e, bir de Alanların kurucu metinleri var. Bir de burada başka bir metin türü de Hz. Peygamber'in bizatihi kendisi de bir metin olarak görülebilir. Çünkü siz onu okuyarak e, fiiliyatınızı belirliyorsunuz. Yani hmm. sünneti biz sadece yazılı metin olarak görmüyoruz. Hz. Peygamber'in fiilleri davranışlarını da görürüz. Dolayısıyla Hz. Peygamber de bir metindir bu açıdan. Hmm. E, sürekli canlıdır. E, örnek alınması bakımından. Bu sadece şeyin, medeniyetin kurucu metinleri cihetinden değil. Diyelim ki siz bir tarikatta ya da bir hatta felsefi bir okulda. Diyelim ki Meşşailik'te i̇bn Sina sadece metinleriyle değil aynı zamanda şahsiyetiyle de bir metindir. Hmm. Onu takip eden insanlar tabii. Ya da i̇bn Arabi Ekberi geleneğin bir metnidir. Diyelim, İmam Eşari Eşari geleneğin bir metnidir. O dönemin koşullarında bugün bunu çok azaldı bu tür örneklik, örnek almalar. Dolayısıyla o ekolu, okulu, neyse artık mezhebi, tarikatı temsil eden, şahsından temsil eden insan sürekli canlı bir metin olarak durur. Demek ki Kadir Abdur Abdülkadir Geylan hep oradadır. Nakşibendiyseniz Şahı Nakşibendi oradadır. Yeseviyseniz Ahmet Yesevi hep oradadır. Sadece divanıyla değil. Kendi şahsi manevisiyle. Bu aynı zamanda uzun yıllara yaydığımız zaman yatağından kopmamasını da sağlayan bir unsur. Tabii, bir köklere falan. bağlılık yani aslında bu e, diyalektik bir şey. Hem köklere bağlık hem de sürekli kendini yenileyen yani, e, bir tarafı var. Bu durumda hocam e, kurucu metin dediğimiz şey bir şeyin ana e, iddiasını, tezini, e, çerçevesini, teklifini e, kendisinde toplayan, evet. temsil gücü olan e, şey. Tabii tabii yani bu metin. hem medeniyet ölçeğinde kurucu metinler hem de alanlara ilişkin kurucu metinleri de. Yani dediğim gibi İslam medeniyeti ki cebir. İlk defa İslamiyetine kuruldu. Ya da ondalık konumlu e, efendim sayı sistemi. Bunun e, kurucu metni var. Misaha, uygulamalı geometri, mekanikte, her alanda, fıkıhta, hadiste, tefsirde, her alanda o alanın kurucu metni var. Hatta bir tane de değil bu. Bazen bunlar birkaç tane de olabilir. Taşıyıcı metinler de çok önemlidir. Taşıyıcı metinler... Bu kurucudan başka bir şey Tabii. Yani söylüyorsunuz. Bu yeni bir şey Kaşıcıya var. Kaşıcıya geçmeden şey sorayım. Kurucuya ilişkin gene kurucu metinlere ilişkin. Yani şey anlaşılır. Ee, Müslümanlar İslam medeniyeti söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim ve hadis ve Efendimizin e, sünneti hı hı. E, kurucu metin. Üç evet. kurucu metin. Evet. E, bu e, alanlara ilişkin de daha sonra e, metin kurucu mi? metinler Müslüman var dediniz. Evet. Kurucu metin e, ya da metinler bir defaya mahsustur sonra yatak değişmez diyebilir miyiz? Yok. Şöyle, kurucu metinlerin içeriği devam etmekle birlikte unutulabilirler. Mesela biz e, Harizminin hisab Hindi, yani ondalık konumlu e, sayı sistemini kurduğu metin ortada yok bugün Arapçası. Hmm. Kaybolup gitmiş. Ama içeriği başka metinlere işlenerek, dönüştürerek, geliştireceği devam etmiş. Ya da e, diyelim ki Kitab-ı Muhtasar ve Mukabele Cebir'de kurucu metin ama belli bir süre sonra o artık e, kamuda değil, bilgi akışı içerisinde değil. Çünkü onun yerine başka metinler ikame edilmiş. Daha da geliştirilmiş şekilde. Çünkü netice bu bir alan. O alan kendi içerisinde gelişmeye devam ediyor. Matematik bilimlerde belki ama mesela ahlaka ilişkin bir şey de... Yok orada da gelişir. Şimdi diyelim ki e, İbn-i Miskeve'nin Ahlakı. Ama peşinden Nasreddin Tusi'nin Ahlakı Nasirisi. Sonra devam ahlaki Celalisi. E, Türk kültürüne geldiği zaman ahlaka Alayi. Mesela. Hmm. değil mi? Bu, bu da değişir. As Şimdi... E, alanlardaki kurucu metnler ile ortadan kalkacak diye de bir kural yok. O varlığını devam ettirebilir bir şekilde. Ya da alanı kurucu metni olmamakla birlikte temsil kabiliyeti yüksek metinler olabilir. Değil ki Fusus ekberi geleneğin temsil kabiliyeti en yüksek metnidir. Meşşayilin temsil kabiliyeti en yüksek metni işaret ve tembihattır mesela. Hmm. Astronominin e, eğitim bazında temsil kabiliyeti en yüksek metni çamininin el mülâkası ve miyesidir mesela. E... Bu ayarlanabilir bir şey değil. İnsan üstü, tarih üstü bir şey. Yani kendiliğinden alanlara ilişkin metinler için söylüyorum. Yok, burada dikkatli kelimeler kullanın. Tarih üstü demek, zaman mekan üstü. Yok, öyle bir şey mutlak evet, değil var. bunlar. Peki, iyi bakın. Şunu, diye... yani Şunu demek istiyor, anladım. Şunu... Birileri karar verip bu bizim kurucu ha, olsun, ben... hadi gidelim. Evet, evet, ben de onu anladığını fark ettim. Yani bunun nasıl oluştuğuna dair koşulları biz ancak bugünden analiz edebiliriz. O hmm. kültür içerisinde, o bütün içerisinde iş gören insanlar... Bunu e, hesaplı kitaplı yapmıyorlar yani. E, ve zaman mekan içerisinde de bunlar değişiyor. E, diyelim ki 1040'dan önce yani Selçuklular'dan önceki metinlerle, Selçuk'tan sonraki metinler aynı değil. Bizim açımızdan mı? Tüm e, Tüm İslam medeniyet açısından. Selçuklular'ın tabi tuttuğu okuma, okuma biçiminden, biçiminden sonra gelişiyor. Hı. Dil değişiyor. E, birikim e, eserlere yansıtılıyor. Yani şöyle, sinenizde bir cebir kitabı var diyelim. Bu cebir kitabı önemli bir cebir kitabı ama benim elimde. Sen oturdun, İslam dünyasındaki tüm cebir geleneklerini dikkat alarak bir kitap yazdın. Ben niye 20 kitabı inceleyeyim ki senin kitabın varken? Hepsini bir araya toplamışsın. Hmm. Hepsini bana ye yekten veriyorsun. O açıdan artık o bir süre sonra ben geleneklerime bağlı olan biri olarak onu korusam bile... ...bir süre sonra o ortadan kalkıyor. Senin yazdığın metin onun yerine ikame ediliyor. Yani şöyle düşünelim. Şimdi İbn-i Kitabı Menazırı kurucu bir metindir optikte. Kurucu bir metin. Ama e, Kemalettin Faresi Tenkiyül Menazırı yazınca, yani o kitabı gözden geçirip, fazlalıklara ayıklayıp, daha böyle rafine bir hale getirince, e, İbn-i kitabı teknisi olarak kalmış. Ama Tenkiyül Menazır e, her tarafı kuşatmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bunu da dikkate almak zorundayız. Peki geriye doğru okuma yaparsak bugün mesela, kurucu metin ...ilkidir diyorsunuz. Değil mi? Kim? Ee, optik de, kitabı yani. İbn-i anlamda. Tabii ki o ondan önce optik kitapları var. Hem tercüme edilmiş Ekoklid'in, Batlamyus'un, Kindi'nin, İslam Dünya, Kuhi'nin filan. Bir sürü için şey, isim saymayalım yine. Bir sürü optik kitabı var. Matematikçi optik geleneği var. Fizikçi optik geleneği var ama İbn-i malum optiği yeni bir formda e, üretiyor. Ve bugünkü anlamıyla anladığımız bir... Modern anlamıyla diyelim optiği kuruyor. E, o anlamda kurucu bir metin. Yoksa optik biliminin... E, kenden önceki e, şeyi, varlığı var. Ama çok... işte bak tam verdiğim örneğe benziyor. Matematikçi optik var, fizikçi optik var. İkisini bir araya getirdim, yeni bir optik kurdum. İkisine de ihtiyacım yok artık. Hmm. Anlatabiliyor mı ben i̇bn devam ederim. Niye o bilginin son aşamasını dikkate alıyorum? Şimdi şuna benziyor bu. Siz matematik bölümlerine gittiğiniz zaman matematiğin son halini okursun. Bir yüz yıl önceki halini okumazsın değil mi? Haliyle. E, haliyle. Onun gibi yani. O alanlardaki değişimler, gelişimler bir metinde temsil edildiğinde o metin e, alanı çalışan insanlar artık o son temsili e, dikkate alırlar. Ha, o eser ellerinde bulunur. O eseri evet. müteahhit evet. edebilirler. Oradan Başka bir güzergah üretebilirler. O ayrı bir konu ama neticede alanlardaki son aşama esastır. Tabi beşeri bilimler diye mi ifade etmek lazım bilmiyorum ama onunla atıyorum bir hadis diyelim meselesini konuşuyoruz hocam söz gelimi. Orada geriye gitmek, ilk kaynaklara devam dönmek, sonradan toplanması dansa, diğerinde tabii orada bir ararım, ayrım var mı? Benim alanım değil o tabi. Hani biliyoruz yani kültürümüz geriye ama yani uzmanca konuşmak istemem. Ama hadis dediğimiz şey neticede belli bir dönemde biter. Yani tutup sahabe tabi bulamazsınız yani. Orta başka şeyler devreye girer. Daha böyle rafine hadis kitapları konularına göre hadis kitabı azdır, şu azdı filan. Yani ilk dönem hadis metinleri çünkü hadis en nihayetinde ee, malzeme olarak kapalı bir bilimdir. Dolayısıyla malzeme bir tasnif var aslında. Tabi var depolabilir. Ya hadis e, bununla alakalı ben Konya'da bir konferans vermiştim. Hadis biliminin, hadis usulünün e, nasıl diyelim içeriği, İslam dünyasındaki düşünce faaliyetlerini çok birilemiştir aslında. Mesela bu nefsil er kavramından bahsetmiş hatırlıyorsun. Onu ilk kullanan hadisçilerdir. Onda yeri gelmişken söyleyelim. Hmm. Ha. Yani bu. Hangi bağlamda? E, şöyle şimdi, şöyle hadisin metni e, o süreç içerisinde tarif orayabilir. Zinciri sağlamdır. E, zinciri tarif orayabilir ama metnin kendisi, yani, e, Hz. Peygamber'in söylemiş olduğu bir söz olabilir. Yani orada, şöyle ben kendi alanım açısından yaklaşayım. Hadis, herhangi bir hadisin mutlak anlamda yanlış ve doğru olduğunu yöntem üzerinden belirliyorsun. E, fi nefsi, fi nefsil emr, e, tayinde zorlanıyorsun mesela. Hmm. Anlatabiliyor musun? Buradan hareket ederek, e, çünkü fi nefsi dediğin zaman, kendinde o kendini kendinde doğru ya da yanlışlığıyla alakalı bir matematikteki gibi bir mantıktaki bir yöntem yok. Çünkü neticede onun... Kaynağı Hz. Peygamber olduğu için ve tarihsel sürece de tabi artık sen diyelim ki 1200 yılında tutup yerden hadis mi toplayacaksın? Mevcut olanla belirli ölçütler dahilinde muhatap oluyorsun. Evet o uzun bir konu dolayısıyla. Evet. Şimdi kurucu metinler bunlar ve İslam tarihinde kurucu metinli olan ilişkimiz hep devam ediyor kurucu metinlere. Yani Kur'an-ı Kerim'de hadislerle ilişkimiz de hala devam ediyor sonrasında e, kurucu metinlerin ortaya çıkış... Şimdi alanlara ilişkin kurucu metinleri demiyorum. Medeniyetin anlam-değer dünyasını kuran metinler ile hı hı. alanlara ilişkin kurucu metinlerin fonksiyonları ve tarihsel serüvenleri farklıdır. O evet. demek istiyorum. Şimdi diyelim ki Kur'an-ı Kerim alakalı devamı tefsir yazıyorsun. Mesela. Her e, çağda bilgi birikimine göre e, o kurucu metinle yeni bir ilişkiye giriyorsun. Kur'an-ı Kerim ile Müslümanların ilişkisi biraz farklıdır. Ben yani yurt dışında Katolik ve protestan papazlarla sohbet ederken bu tür konularda. Mesela ilginç şeyleri var. Özellikle Katoliklerin Kur'an-ı Kerim'e ilişkin çok ilginç bir tespitleri var. Tabii onlar bu şekilde söyleyeyim ama ben onu kendi dilimle tercüme edeyim. Şimdi İslam'da vahiy bitmiş. Değil mi? Bu bir. İkincisi Hazreti Peygamber son Peygamberi bitti diyorsun, başka vahi yok. İkincisi ise e, Tanrı tasavvurumuz bizim çok soyut. Yani e, ben Amerika'da Kanada'da yaşadığım zaman Hazreti İsa'yı gören, Meryem'i gören sohbet eden çok insan var. Bizim böyle bir şansımız yok. Yani biz Tanrı'ya yani öte dünyaya gidip hatıralan yazan insanlar var. Ve bunlar böyle mezhep kuruyorlar daha. Sonra. Gittim gördüm geldim hani hesabı. Bizim böyle bir şansımız yok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e, Cenab-ı Hak'la Müslüman'ın irtibatını sağlayan bir berzah gibidir bizde. Onun için Kur'an-ı Kerim okunur anlamını bilmesen bile bir tür tırnak içerisinde Tanrı ile konuşmadır Kur'an-ı Kerim okumak. Başka bir kaynağımız yok zaten. Yok çünkü yani, namazlarda okunan surelerin yanında e, günlük hayatta Kur'an-ı Kerim okumayı bir tür öyle görüyor şeyler katolik e, papazlar. Yani Müslümanların Tanrı'yla konuşmasının imkanını veriyor. E, neticede vahiyse bu. Sen onunla, e, onu tekrar hareketlendirerek, okuyarak hareketlendiriyorsun oradaki metni. E, bir tür Tanrı'yla konuşuyorsun aslında. Anlatabiliyor muyum? Ve bu anlamana da etki yapıyor. Bu Tabi bunun üzerine durulması lazım. E, uzmanları benim alanım değil bunlar. Ama ben oradaki şeyi, konuşmalardan elde ettiğim hasılayı seninle paylaşmış oldum böylece. O açıdan tefsir ya da hadis yorumlarıyla sürekli o kurucu metinlerle irtibatımızı burada ulema yapıyor. Yani ulemanın asli vazifesi esas itibariyle vahyin temel ilkeleriyle yaşanılan hayat arasındaki irtibatı sürekli dinamik ve canlı tutmak. Çünkü temel ilkeler sürekli yorumlanması gereken, irtibat noktalarının genelde üretilmesi gereken konular. Bu, buna ilişkin hocam bir böleyim. Kurucu metinlerle ilişki için asgari bir donanım bu verdiğiniz örnek üzerinden söylüyorum. Gerekir mi bizde ya, ya da tüm evet melemiyetlerde? Bir şey matematik bakkal hesabı için bakkal hesabı bilecek kadar dört işlem bilirsin. Kara cümle hesabı derler ona eskiler biliyorsun. Kara cümle. Kara cümle, ee, kara cümle hesabı yani dört işlem. E ee, bakkala gidip de işte paramın 5'te 3'üyle ile işte 7/8 fıstık verdemezsin canım yani dört işlemi günlük hayat bunu göre Ama yukarı çıktıkça o artar. Yani bir pür doktora yapmış bir matematikçinin matematik seviyesi, matematiğe nüfuz etmesi, matematik idrakiyle dört işlem bilen bir insanın idraki yani sayı kaç türlü sayı var? E, nedir? Sayı tamamen günlük hayatta pozitif e, pozitif bile değil ya. Ee, tam sayılar, pozitif tam sayılar yani. Ya da doğal sayılar. O ya yani. sıfırdan gidersin. Ama bir sürü sayı türü var. Şimdi <gülüyor> e, kurucu metinlerle irtibat da böyle. Herhangi bir bilgisi olmayı bir insanı açar Kur'an-ı Kerim'i ama başka bir şey. Ama onunla alakalı, onunla irtibatını e, yukarıya doğru taşıdığın zaman çeşitli ilimleri bileceksin tabii. Yani Arapça bileceksin en azından. Değil mi? Onun ta Kur'an tarihini bileceksin. Ondan sonra e, usul tefsir bileceksin. Falan. Bir sürü şey bileceksin tabii. Öyle ezbere bir şey yani İbadet kastıyla Kur'an okumakla, ilim kastıyla Kur'an okumak arasında fark var. Bunu da karıştırmamak gerekiyor. Hmm. Yani o e, Katolik papazların dediği gibi yani Cenab-ı Hak'la konuşmak, tırnak için tabii bu e, mecazi yani. Konuşmak için Kur'an-ı Kerim okumak başka bir şey. İlmi, ilim kastıyla e, Kur'an okumak başka bir şey. Onun için donanım gerekiyor tabii. Ee, onun bir hem de iyi bir donanım gerekiyor. Kolay bir iş e, değil. Bu ruhbanlık e, değildir de işte vurgulansın. Şöyle ruhban, yani sonra. şöyle İslam medeniyetinde bilgi, bilgi, belirli bir emek verdikten sonra yani talim sürecini yaşadıktan sonra herkese açıktır. Cinsiyetin, ırkın, <gülüyor> sınıfın önemli değil. Ama yani matematik herkese açık tabii canım. İsteyeni öğrensin. Kafam basmıyorsa yapacak da bir şey yok. E, i̇mkanların müsait değilse adam matematiğin de farklı alanları var artık. Yani Matematikte öyle yekpare bir şey değil. Geometri başka, cebir başka, kalkulüs başka, şu başka, topoloji başka. Bu söylediğiniz evet. anlamda tüm kültürlerde, toplumlarda böyle değil mi zaten? Bilgi evet, evet. herkese açık değil mi? Kim? Tüm toplumlarda. Yok, yasak falanca sınıf okumayacak. O sadece aristokratlar okur ya da Efendim sadece şu aileden gelenler okur diyebilirsin. Var canım niye yok? Hı. Tabii ki. köleler okumaz mesela. Bana göster bakayım köle alim orta çağda. Batıda. Ha, İslam dışı dünya için. Tabii canım yani. Kölenin ilimle ne alakası var? Bizde dolu. Yani onun gibi. Ee, belirli. Mesela ya da kadın. Kadın okur mu canım? Yani, e, bizde bir fakihe var. Bir sürü şair var. sanatçılar var. Öyle bestekarlar var ki... O makamda bir beste yapıyor. Bir daha besteyi kapatıyor. Ona besteyi kapatmak denir. O makamı kapatmak pardon. Makamı kapatıyor. Çünkü onun üstüne çıkacak bir beste yapamayınca. Onun, onun da bitiyor makam. Öyle şeyler var müzik tarihinde? Evet. Kadın hakları konusunda biraz şeyimiz var hocam malum. İslam dünyasının. Ya bunlar çağla alakalı şeyler. Bunlar tarihsel. Bunlar doğrudan e, o hayat görüşünün ilkelerine tahrik eden şeyler değil. Bu kadın erkek meselesini ele alırken de bugün o konu yanlış yapılıyor. Savaş erkeği yöne çıkartmıştır. Kaba güç gerektiriyor Ondan onlar. Başka şartlar var. Bunlar daha sonra alışkanlık. Bunun üzerine konuşmuştuk ilk şeylerde hatırlarsın. Evet. Bazı örnekler vermiştim, Karadeniz örneğini vermiştim sana. Evet, evet. Ya arada böyle şey yapmak istiyorum biraz. Güncele de temas yani etsin diye söylediğiniz. şartların değerlerle olan irtibatı neticesinde ortaya çıkan davranış biçimleri bir süre sonra değere dönüşebilir. İnsanlar bunu kendi anlam değer dünyanın bir parçası olarak görebilirler. Bu gayet doğal oluyor. Ama öyle bir şey değil bu. Yani tarihsel şartlarla alakalı şeyler. Yani dünya yeniden tersine dönsün, biz bugünkü e, iş ilişkilerimizi muhafaza edemeyiz ki. O zamanki ihtiyaçlara göre herkes yine bir vazife taksimatı yapacak. Herkes iş bölümü yapacak. Çocukların da toplumdaki rolü değişecek. Gençlerin de, erkeklerin de, kadınların da. Şu andaki koşullara. İlişkin olarak biz böyle bir iş bölümü yapıyoruz ve bunu kutsuyoruz. Anlatabiliyor muyum? 200 yıl önce de o dönemi kutsamıştık. Halbuki bunlar tarihsel hadiseler. Onu kastediyorum. Yani 150 yıl önce aile kavramı, çekirdek aile yoktu ki. Bugünkü aile kavramına ilişkin çıkarımlarımız 150 yıl öncenin hiçbir anlamı yok. Büyük ölçekli aileler var. Anlatabiliyor muyum? Yani tarihsel koşullarda ortaya çıkmış yapılar yapılar. Değerlerle entegre olduğu zaman kendileri de değere dönüştüğü için biz onu değer dünyamızın bir parçası zannediyoruz ya yani metafizik anlamdaki değerdi. Öyle değil aslında yani. Bugün başka yani şey gibi siyasi rejimler gibi saltanat önemliydi. şimdi demokrasi önemli. 500 yıl sonra demokrasi önemli olacak. Yani bunlar tarihsel hadiseler demek istiyorum. Rejimler, ekonomik yapılar. O ilkeler öyle fazla değil. Evet, insan tabii yatkın, kendi içinde bulunduğu tabii, tabii. şeyin en e, Gayet iyi evet. olduğuna. Şimdi hocam kurucu metin, 5 e, dakikamız kaldı. Kurucu metin meselesini, taşıyıcı metin dediniz, e, başka da söyleyeceksiniz zannediyorum. Tabii tabii, taşıyıcı metin Sonra da kadar kadar kadar evet. Kurucu metinde, e, kurucu metnin ortaya çıkarılması ile, yazılması ile, e, ne Şimdi, diyeyim, o dünya görüşünün ortaya çıkması arasında bir yakınlık, bir dünya görüşü yok bizde. Hayat görüşü. Hayat görüşünün ortaya çıkması arasında bir yakınlık aramak durumunda değiliz. Yani miladi birinci yılda bir hayat görüşü kendini vazetti Kurucu metinleri de ilk yüzyılda yazılmak zorunda artık. Yoksa olmaz diye bir şey yok. Yazılabilir ama o hayat görüşü anlam kaymalarına uğrar. Farklı şekillerde evrilebilir. Bunu şunun için soruyorum. İslam dünyasının kurucu metinleri Medinet ölçüyindeki anlam değer ile evet. ilişkin, hayat görüşü için kurucu metinler Kur'an-ı Kerim'de hadislerdir bitti başka e, o şekilde metin olmaz o, diğerler hepsi taşıyıcı metinlerdir ee, büyük krizler sonrası ortaya çıkan büyük yorumlar farklı büyük yorumlar, yorumlar başka tabii onlar evet. kurucu metin demeyecek miyiz mesela İmam Ma'turi'dinin e... hayır kurucu metin demeyecek onlar kendi alanları için kurucu metinlerdir. Diyelim ki Maturidi kelamının kurucu metnidir İmam Maturidi'nin yaptıkları ya da İmam Eşarinin Eşarî için kurucu metnidir. Efendim ilk, ilk, süre verdi. Felsefede çıkan krizi kendi yöntemiyle çözüğü Hikmeti İshrak yazıyor. Hikmeti İshrak'ın kurucu metnidir. Onları öyle tasnif görmemiz lazım. Tabii tabii alan alanlara ilişkin ya da belli bir yoruma eşlik eden metinler başka. Medeniyetin en zemininde bulunan temel ilkeleri veren hele o dönemde Bizim gibi bugün dini, dini olmayan ayrım yapmıyor ki bu adamlar. Metinler değişmez. Değişirse hayat görüşü değişir zaten. O, o metnin yorumu başka bir şey ama yorum hiçbir zaman metniye ikame edilemez. Ana meseleler için söylüyorum hocam. Atıyorum söz gelimi. Tanrı ezeli midir? Yok. Ana o, onlar yorumu. Onlar hepsi yorum. Ama geriye dönüp bu hayat görüşünün... Tanrı tasavvuru şudur diyeceğim yerde ama iki o, tane ana... yine o üst kümenin içerisinde yani i̇bn Sina ile Gazali'nin İmam Matudin'in, İmam Eşari'nin, Muhtezile'nin tüm iş gördüğü ce, e, iş yaptığı küme ortaktır. Sadece ortak kümenin kurucu ilkelerini alt küme olarak yorumlarlar. Yani İslam kümesinin alt kümeleridir onlar. Bazıları kesişir Bazıları ayrışır. Ama hepsi o kümenin içerisindedir. Hayat görüşünün içindedir. Tabii tabii. tabii. Bunu kendisi beyan etmediği müddetçe. Öyle kolay bir şey. Dışında işi. olduğunu. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani bu üst seviyedeki hepsi bunu böyle kabul eder zaten. O... Yani ce ben... Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğini tasdik, ikrar etmek başka bir şey. Onu yorumlamak başka bir şey. Bu ana meseleleri de oraya dahil ediyoruz. Yani kıble, aynı kıbleye dönüyorsak Tanrı tasavvuru konusu... Aslında konusunu... o işin, işin daha pratik tarafı tabii. Yani biz onun çok somut, for, for, çok somut tarafı. Ama yukarıdaki entelektir, metafizik boyutta e, İslam'ın temel, Tevhid dediğimiz, temel ilki, onlar fazla değil canım. E, Tanrı, vardır, birdir dersin. E, yaratıcı Tanrı, evren yok, e, yaratan Tanrı, e, nübüvet, Tanrı. E, adalet, öldükten sonra dirilme bu o kadar zaten bir medeniyetin hayat görüşünün temel ilkeleri öyle çok fazla olmaz. Onlar aksiyomdur çünkü. Hmm. Aksiyomlar fazla ama teoriler fazla olur. İşte bizim karıştırdığımız noktalardan biri de bu. Belli bir dönemde teori olarak üretilen şeyi daha sonra aksiyoma dönüştürüyoruz. Tamam mı? Hmm. Aksiyoma dönüştürdüğümüz için biz bunu tartışılmaz zannediyoruz. Hmm. Halbuki öyle değil bu. Aksiyomlar azdır. Çünkü aksiyomlar adı üzerine sistemin kurucu yapıları. Aksiyonları değiştirdin mi ya da aksiyonları terk ettin mi? Bu senin elinde. Bu, bu tercih edebilirsen o saygı duyulacak bir şey. Allah'ın birliği burada aksiyom. Yani neyse yani onları formüle ederiz de. Yani demek istediğim şu daha önemli herhangi bir sistemin sistem diyelim bunu en iyi, bu matematiksel bir sistem de olabilir ha. Gömene yani siz şimdi içgenin iç açıları toplam 180 derecedir dedi mi? Oktet görmesini kurarsanız canım. Yani o sistemin bir aksiyomudur bu mesela. Hı. 180 derece küçüktür deyince ya da büyüktür deyince başka bir sistem kurarsınız. Bu da sizin enerjinizde, geometrinizin değişmiş olur. Artık kendinizi oktet geometrisi gibi görmezseniz. Bu her sadece şey için, dinler için değil, ideolojisinde geçerli bu. Ya yani sen Marksist'sen, Marxizmin, Marksizmin e, göremeyeceğin gö, nedir? E, i̇ptal demeyeceğin temel ilkeleri var. Ya yani Marksist olup da spiritualist olamazsın yani. Anlatabiliyor muyum? E, İslam'ın da temel ilkeleri var. Bu ilkelerin e, Aksiyom kabul edelim bunları, Bunların teorik yorumları değişir. Mutezile de bir teorik yorumdur. Eşyalilikte, maturilikte, şu da, bu da. Onu aksiyon kabul etmek bir kaos ve yanlış. O zaman, o zaman işte cıdılık cıdılık ortaya çıkıyor. Yani. Yaşadığımız cililik... sorun da. Yani Hem... sık bugün değil. O dönemde, o, de, o dönemde, de. dönemde de. de. Yorumu aksiyomun yerine, teoriyi aksiyomun ikame ettiğin an sen kendi alem tasavvurunu Hayat görüşüne dönüştürmüşsün demektir. O büyük bir sıkıntı yaratır. Hocam bu çok güzel oldu. Şimdi vaktimiz bitti. Dönünce kanondan girecektik ama burayı biraz daha konuşmak isterim doğrusu. Olur. olur. Ee, Programı sen yaratıyorsun. E, istediğin şeyi konuşamayız. Burası çünkü çok heyecan verici oldu. Aksiyon ile teori. Bahsi reklamdan sonra soruların peşinde de devam edeceğiz. Burada olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyor. Reklam öncesi aksiyon ve teori arasındaki farkı anlamazsak dediniz, kendi düşünceni hayat tasavvuru'nun hayat görüşünün yeni ikame edersin. İkame edersin. Evet. Bir yönüyle şirk diye dinî <gülüyor> anlamda söylemiyorum bunu ama yani oradan onu yerinden edip. Kendi yani oradan uzaklaşmış oluyorsun. Kanaatini... Yani ki siz Marksizm'in temel aksiyonları var mesela. Bunları yorumlayabilirsin. çeşitli şekilde yorumları var. Ama bir tanesi Marksizm yerine kendini ikame ederse artık o yorumlanmaya başlanır. Yorumu yorumu ortaya çıkar yani. Ee, şimdi bunu e, İslam medyayı uyguladığınız zaman İslam medyayı kanonik şey, kurucu metinleri bellidir. Bunların temel aksiyonları bellidir. Zaten bu aksiyonlar tefsir edilir dikkat edersin. Bak bu tefsir ve şer kelimesini de karıştırıyoruz. Hmm. Tefsir aksiyonları değiştirmeden herhangi bir metni çağın e, bilgisine göre yorumlamak demektir. Şer ise, şer ise o konuyu yorumlamaktır. O konuyu yazan kişinin aksiyonlarını kabul etmek zorunda değilsin. Dolayısıyla felsefe metinleri, bilim metinleri şer edilir. Kur'an-ı Kerim tefsir edilir. Hmm. Onun için i̇bn Rüşt'ün Aristoteles eserlerini tefsir adını vermesi yaptığı işe yerine düşünmeyi hak ediyor. Interesan. Ha. Bir not. Hayır bir not değil çünkü bizzat yani İbn-i Sinay'ı niye Sen Aristoteles'e aksiyonlarını değiştirdin. Diyor. Tekrar onlara geri dönelim. Dolayısıyla İbn-i Rüşt'ün Aristoteles yorumu tamamen bir e, tefsir tarzı bir yorumdur. E, Aristoteles'in aksiyonlarını elden geldiğinde yeniden e, ihya etmeye çalışır. Bu önemli bir şey. Bu çok ciddi bir fark yani. E, o açıdan tefsir ettiğin zaman, o tefsiri tefsir ettiğin yerine, şeyin yerine ikame ettiğin zaman e, iş başka yöne evlilir. bozmuş evet, olur. Evet, evet. e, kanon e, meselesine gelelim hocam. Kurucu, şey, taşıyıcı metinlere de bence biraz... Bir örnekle de belki olabilir evet hocam. Taşıyıcı metinleri şöyle yorumluyorum ben. E, bu hayat görüşünün kurucu metinlerini o medeniyet şeyin içerisindeki alt kültürlere e, taşıma işini üstlenen metinler. Bunlar taşıyıcı metinlerdir. Müzekkin nüfus mesela, taşıyıcı metindir. Şöyle mesela e, Ahmet Yesevi'nin divanı, Yunus Emre'nin şiirleri gibi... Malay kültüründe, Hint kültüründe, Çin kültüründe, Fars kültüründe, Türk kültüründe hayat görüşünün kurucu metinlerindeki yapıları alt kültürlere taşıyan met şeyleri, taşıyıcı metinler adını veriyorum ben. Aşık Paşa'nın garipnamesi mesela böyle bir metindir. Ve bu taşıyıcı metinler o kültür için kurucu metindir. Yani medeniyetin, medeniyet ölçündeki kurucu metinleri Alt kültürleri taşıyan metinler o alt kültür için kurucu metinler haline gelebilir. Mesela Yunus, Yunus Emre'nin şiirleri Türkçe için kurucu bir metindir. İşte Garipname zihniyetimiz için kurucu bir metindir. Yesevi zihniyetimiz için kurucu bir de Divan Hikmet gibi. Bunlar Bunları kastediyorum. Bu her şey için değişebilir. Alt O medeniyetin alt kümeleri için değişebilir. Yani malay kültürü için kurucu metinler vardır. Taşıyıcı metinler onlar malay kültürünün kurucu metinleri haline dönüşebilirler. Çünkü ki şeyin, Çin Han Müslümanlığının metinlerinde, La Tizi'nin metinleri mesela hem taşıyıcı metindir hem de o Han İslamı'nın kurucu metinleridir. Daha sonra çünkü onlar belirleyici oluyor. Hmm. O şekilde yorumlayabiliriz taşıyıcı metinleri. Tabi taşıyıcı metinleri bir de işte o kanonik olan, alakası Kendi olabilir. bağlamının kurucusu olup taşıyıcısı olabilen metinler de var. Atıyorum tasavvufta Tabii. kurucu metindir o yaklaşımın. Aynı zamanda taşıyıcı metindir. Tabii. Olabilir. Evet o Tabii. da olabilir. Mümkün. Tabii. Mümkün. Evet. Yani zaten çapraz bakmak lazım. Öyle tek katmanı bakmamak lazım meseleye. Kanon demiştik hocam. Şimdi kanon metinler işte o tam da bizim geçen hafta Selçuklu bağlamında konuştum. O talim hareketiyle alakalı. Şimdi kanon kelimesi kanun kelimesi aslında. Kanun kelimesi her ne kadar... Latince gibi e, görülse de Akatçadır kökü or şeyden gidiyor. Batıda dini referansı e, olarak kullanılıyor, kullanılıyor kanonik ama, tabi de, ama daha sonra herhangi bir alanda ana referans e, metnine tüm metinler kanonik metinler denir. Mesela siz bugün diyelim ki e, herhangi bir akademik toplantıda e, işte bilim tarihinin kanonik metinleri tabini Görürsünüz, canonical text of history of science gibi böyle ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Matematiğin kanonik metinleri. her türlü bilginin temel kanonik metinleri var. Ne demek temel kanonik metinleri? Herhangi bir makale yazdığınız zaman görmemesinden gelemeyeceğiniz. Bunlar süreç de değişebilir. Diyelim ki siz bugün Kopernik astrolü üzerine bir yazı yazıyorsanız, Svortlov'un metinleri kanonik metindir mesela bu çalışmalarda. Kopernik'in kendi metni dışında onun üzerine yapılmış, Önemli çalışmalar da kanunikleşebilirler. Hmm. Herhangi bir alanda bir makale kanunik hale gelebilir. Diyelim ki sosyolojide Durkheim'in ve metinleri kanunik metinlerdir. Kanunik metin taşıyıcı ya da kurucu olmak zorunda değil. Değil, hayır, hayır. Ders kitabı da olabilir. Hmm. Yok sayılamayacak ve evet. o ana yapıyı belirleyecek, evet, evet, onu evet. etkileyecek metinlerden tabii. söz ediyor. Yani diyelim ki harezmînin e, kitabı muhtasarı e, kurucu bir metindir cebirde ama kanunik bir metin olmadı. İçerik itibariyle tabii ki oldu ama metin olarak olmadı. Ee, daha başka metinler onun yerine ikam edildi. O açıdan talimle çok alakalıdır bu. Ee, bu da okullaşmayı, kurumsallaşmayı, bilginin oryantasyonunu ve bilginin kamusallaşmasını gerektiren bir şey. Yani kanonikleşme büyük oranda aslında gruplaşma, kümeleşme kurumsallaşma gibi kavramlarla çok yakından Reçine alakalı. İletişime ihtiyaç duyuyor olmaz. Yani çağdaş bir tabirle söylersek epistemik cemaatlerin oluşması lazım ki kanonik metinler... metinler ortaya çıksın. Evet. Yani bir kültürde, bir medeniyet havzalarında, kültür havzalarında ne kadar çok kanonik metin varsa aslında o kanonik metinler orada çok ciddi bir epistemik cemaatleşmenin olduğunu gösterir. Fıkıhta, hadiste, şurada, burada fark etmez. Ve o şeyin de o bilgi alan dalının da sürekliliğini sağlar bunlar. Peki bir hayat görüşü için sadece bir alan için söylemiyorum. Hı hı. Farklı kanonik metinlerden söz edebilir miyiz? Tek bir şey için mesela. X başlığının burada bir kanonik metni var. Endonezya'da başka ha, bir İşte tam çok mü? güzel, harika. Zaten mekan ve zamana göre değişir kanonik metinler. Diyelim ki Endülüs'te İslam matematiğinin kanunik metni İbnül Benna'nın et-telkhis fi elmi hesaptır. Ama e, aynı dönemde 1324'tür ölüm. Aynı dönemde e, Anadolu, İran ve Turan coğrafyasındaki kanunik metin mesela hesap kitabında Nisabur'un eşyemsiyesidir. İbnül Havvam'ın el-Fevâididir. Ama ona 17. yüzyıla geldiğin zaman İslam dünyasında Osmanlı coğrafyası kanunik metin İran'da Bahattin Amir'in hulasat-ül Dolayısıyla kanunik metinler mekana göre değişir. Çin İslam'ında kanunik metinler farklıdır. Endonezya'da farklıdır. Ortak olabilir. Ama farklı da olabilir demek istiyorum. Alanlara göre farklı olabilir. Klasik dönemde. Bugün mesela farklı olabilir mi? Olabilir. Var, mevmetinden haberdarız. Olsun. Etki Eğer gücü... O şöyle, etki gücü yoksa... O metin belirli bir oryantasyona, kamusallaşmaya uğramamışsa, otorite değilse, bak kanoniklik biraz otoriteyle alakalı. Buradaki otoriteyi olumsuz anlamda kullanmıyorum. Atıf yapılan, fikirlerin kendisinden hareketle üretildiği anlamı. Bir tür kazık gibi yani. Oraya bağlıyorsun her şeyi. Muyum? Yani sosyoloji yaptığın zaman atıf yapman gereken kanonik metinler var. Kanonik metin belli bir dönemde kanonik metindir. Belli bir dönem sonra gündemden düşebilir. O sahadaki yeni bir yapılanma ee, kanonik yapıları değiştirebilir. Bunun da çok çeşitli nedenleri var. Yeni bir dille yazılmıştır. Yeni bir bölümleme yapmıştır. Mevcut e, yeni bilgileri işin içine kartmıştır falan. Diyelim ki oktidin elementleri Arapçaya çevrildi. Kanonik bir metindi. Ama e, Tuğsi'nin tahririnden sonra artık o metnin kendisi değil ya da daha önceki e, tercümeler değil Tuğsi'nin tahriri kanonik hale geldi. Ama aynı alanda 2-3 tane kanonik metin de olabilir. Otorite anlamında atıf yapılabilen metin haline gelebilir gelebilir. İşte her türlü alanda bunları vermek mümkün. Diyelim ki, Kelam da, Şerul Mekası bir metindir bizim için. Şerul Mevakıf da kanonik bir metindir. Tevalünen var da kanonik bir metindir. Ettecid fil Kelam da kanunik bir metindir mesela. Üçü de medresede okutuluyor. Bugün içinde kanonik metin midir? Mevakıf mesela. Ha, güzel bir soru. Klasik geleneği anlamak bakımından hala kanonikliğini devam ettiriyor. Belli bir hmm. zaman zeminde üretilmiş İslam düşüncesini anlamak bakımından, kelam düşüncesini diyelim. O fotoğrafı ee, göstermesi. Tabii, açısından. tabii. Kanonik metindir hala El Vakıf Mevakıf. İşte Ömer Hoca, Ömer Türker Hoca çevirdi malum yazmalar kurumundan. Ee, ama günlük hayatla irtibatlarımız bakımından, bir kanonik metin değildir. Zaten kanonik metin olarak kullanmaya başladığında sorun çıkar işte. Bu neye benzer? Hmm. Nasreddin Tus'un astronomi kitabını Et Teskirefi ilmiyyesi kanonik bir metindi İslam dünyasında astronomide. E sen bugün onu kanonik metin olarak kullanmaya başladığında astronomi biliminin günümüzde geldiği yerden çok geriye düşersin. Ya da El Kanun fıttıp kanonik bir metindi ya da İbn Nefis'in Mucizul Kanun'u kanonik bir metin ve ders kitabı aynı zamanda. Ama bu kanun metni bugün sen kullanamazsın. Çünkü tıp biliminin alan olarak geldiği yerden geriye düşersin. Şimdi kanun metinler niye türetiliyor? Otorite olması bakımından ders kitapları özellikle bu kanun hükmetinleri üretir. Şimdi bahsettiğimiz o tahrir ve tahkik hareketlerinin akabinde İslam dünyasında yine süreç içerisinde bunları böyle hızlı anlatıyoruz ama şey zannediliyor bunlar. Bugünden Akşam yerine... toplandılar karar aldılar uygulama öyle değil ya yani. bugünkü gibi değil iletişim ulaşım ona müsaade etti zaten zihniyet müsaade değil. Süreç içerisinde bunlar yüz yüz alıyor. E ama şunu biliyoruz. Metinler elimizde. E özellikle Gazali sonrası Melikşah ve Sultan Sencer zamanında ve Harzemşah Harzemşahlar döneminde medreselerde yeni bir yapılanmaya gidiliyor. E ve bu yapılanma içerisinde artık o dönemdeki bilgi birikiminin tüm çeşitleri müfredata dahil ediliyor. Yani ilk kurulduğunda medreseler daha çok fakihlere ihtiyaç olduğu için o adalet sistemi anlatmıştık hatırlarsan. Ama özellikle Harzemşahlar dönemine geldiğimiz zaman medrese müfredatına baktığımız zaman orada İbn-i Sinacılık'ta okutuluyor, matematikte okutuluyor, astronomide okutuluyor. Çeşitli disiplin okutulduğunu görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Ulema. Hayat hikayelerinden biliyoruz ve daha sonraki pratiklerden biliyoruz. Ee, onun için hep bunu yazılarda konuşmada da söylüyorum. Ee, bu sistem e, şeyden başlıyor. Ee, Moğolların önünden geriye çekilen ulema tarafından önce İran'a sonra Kuzey Irak, Kuzey Suriye sonra Anadolu'ya getiriliyor. Osmanlı sistemi bu sistemin rafine edilmiş, geliştirilmiş bir halidir. Hmm. Dolayısıyla Osmanlı sistemini iyi anlayabilmek için geriye doğru bu sistemi İyi analiz evet. etmek lazım. Burada, hocam, Bunun için... Ha, buyur. Ee, böldüm ama bu ulemanın e, çok da göstergesel bir biçimde tabut mitingi var ya. <gülüyor> şimdi orada haklılıklarına ilişkin e, medrese sisteminin kurulmasıyla kanonik, bir metnin kanonik olup olmayacağına karar verme yetkisi sultana ya da birilerin eline geçiyor gibi sanki. Değil işte çok güzel yakaladın. Tam da bunu söyleyecektim işte sen sözümü. Tabii e, buyurun hocam. Çok güzel ama yani konuşmanın gittiği yeri yakalamak bakımından harika. E, şimdi evet, bunu söylemiştik ve dedi ki medreselerin iki alandan özel olması için ulema gayreti diye. Birincisi mali, vakıf sistemine dönüştürüyorlar medreseleri ve medreseler mali özellik kazanıyor. Yani dürüst olmakta fayda var demiştik hatırlarsan. Parayı veren bir çalar Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle. İkincisi ise e, tam da bu bahsettiğin konu. Kitapların yazımı. Bu kanonik metinlerin üretilmesi tamamen ulemanın işidir. Ulema öyle bir... Bunu bakın ben anlatmıyorum ha. Bunu i̇bn Haldun bile mukaddimede bu kanonikleşmeyi eleştiriyor. Eleştiriyor. Tabii tabii eleştiriyor. E, öyle bir metin üretiliyor ki... Bu metin için öncelikle bir dil üretiliyor. Bu farklı tahkik, tahrir, tecrit, iktisar muhassab bir sürü okuma biçimi geliştiriyor ya, bu okuma biçimine göre metinler organize edildiği zaman yeni bir dil üretilmiş oluyor ve bu dili ancak e, o dili bilen kişi, yani zipli dosya gibi yani bugünkü şey zipli dosya, bu zipli dosyayı ancak e, o dosyanın dilinden anlayan kişi yani alim, aslında ulema kendi sınıfsal mevcudiyetinin de garanti altına almış oluyor. Bu bir. İkincisi e, öğrenciyle Hoca arasında sadece metin var, araya herhangi bir siyasi irade hatta da giremiyor. Bakın bu çok ilginç bir şey de netice oluyor. Bilgi de bir üniform, tek biçimlilik üretiyor. Bu ileride sıkıntı yaratacak. İkincisi ise e, dil çok sembolikleştirildiği için o da yapılan tartışmalar artık o dili bilmeyen dahil olamıyor. Bu kavgaları da bitiriyor aslında. Yani bakın İslam dünyasında işte mezheplerin azalması, itikadi mezhepler, fıkıh mezhepler ve benzeri azalması bununla bu eğitim sistemiyle çok alakalıdır. Tekrar ediyorum bunlar benim yorumum değil. Bunlar hepsi klasik metinlerde, üzerine tartışılan meseleler. Bununla alakalı mesela çok ilginç bir bilgiyi daha önce ben başka mecralarda anlattım. İbn-i meşhur tarihçi İbn-i anlatıyor bize. İbn-i Büyük bir tarihçidir. <gülüyor> diyor ki e, oradaki metinler özellikle Razi'nin metinleri Suriye'ye geldiği zaman ulema hiçbir şey anlamadı diyor. Ulema. Hiçbir şey anlamadı diyor. Ve e, Kemalettin İbni Yunus döneminin en büyük e, Kuzey Suriye'deki alim Musul'da ona gittiler. Üstad dediler Razi diye biri var. İşte mülakas yazmış, muhassal yazmış, şunu yazmış, bunu yazmış. Anlamıyoruz. bu. Ne diyor bu adam? Çünkü Arapçayı yarı sembolik bir dile dönüştürdü. Tahkik e, hareketi. Arapça. Hmm. Fakat diğer sembolik. Yani X, Y, P, Q yazsam fazla bir şey değişmiyor yani. Bunun sebebi e, üçüncü e, unsurların dahilini ortadan kaldırmak. Ya tek bu değil. Eğitim. İfadenin eğ gücü... E, e, tabii eğitim için metinler üretmek. Ama hmm. bunu o dönemin e, çağodan mürekkebine dikkat alman lazım. Yani öyle çok bol şeyler değil bunlar. Hmm. Bir de ulemanın kendi nedir? otoritesini muhafaza etmesiyle de alakalı. Yani o şekilde de yorumlanabilir bu. Yani siz o dönemdeki bir metni kolaylıkla hocasız okuyamıyorsunuz. İbn Haldun bunu söylüyor mukaddimeye. Çünkü İbn Haldun'un hocaları eee İbn Haldun 20 yaşındayken vebadan ölüyorlar. İbn Haldun bu metni tek başına okuyamıyor. Adam haklı o zaman. Haklı tabii. Türk başına bu metinden okunmaz. Çok muhtasar ve müfit diyorlar bunlara zaten. Yani çok özet ama müfit. Ve bunlar çok çeşitli. Yani tek bir yazma, metin yazma biçimi yok. İktisar, telhis muhasan muhtasar filan falan 12-13 tane ben çıkartmıştım zamanında. Tüm, tüm disiplinlerde bunu yapıyorlar mı peki tüm hocam? Fıkıhta yapıyorlar. da bu oluyor mu? Şimdi benim var tabi oluyor da bunları ben ayrıntılar anlatamam sana ama. Benim ilmim o kadar değil yani. Fıkıhta olan olmaz mı? Sadduşşerian'ın metinleri Osmanlılar'da okutulan usul fıkıh kitapları böyle yazılıyor. Ama ben sana mesela şimdi e, matematikten örnek vereyim, geometriden, astronomiden, tıptan örnek vereyim. Bir çamini, Mahmud bin Ömer el Çamini ki Haraki'nin talebesi, oturuyor. El mülahazf ve imani yazıyor. Teziyil Öklidesi yazıyor. Kanunçe, küçük kanun demek. Kanunçe, hmm. el kanun fıtr, kanunçe yazıyor. E, bunlardan bazıları tutuyor, bazılarının yerine başka metinler ikamet ediliyor. Ama Çağınının vazifesi neredeyse her alanda, her alanda ders kitabı yazmak. Tabi hocası da yazıyor. Şimdi Haraki'nin el tehasi çok akademik metin ama hepsi ders kitabı. Şerefettin Mesudinin yazdığı, o dönemdeki bunlar hepsi dönem üç aşağı beş yukarı. Ha, onu anlatmak bitirmedim. Kemalettin İbnü's alıyor metinleri. Bunu bakın İbnü Hallikan anlatıyor bu bir yorum değil. Metinleri okuduktan sonra. Razi'nin metinlerini. Tabii Ulema diyor ki beyler diyor burada yeni bir konu yok yeni bir dil var. Anladım. Bak aynen İbn Haldun'ın yazıma. Bu. bu dili anlarsanız metni çözersiniz. Benim de kastettiğim bu bu tartışılan bir konu o dönemde de çünkü. Ee, o, mesela bu metin bu metin yazma biçimi Batı İslam dünyasına, Mavi ve Endürize'de etki yapıyor. Ee, Şeyin İbn benna'nın Nânın e, terhis terhis e, etterhis ve amalizat gibi Diğer metinler işte tam da şey bunu eleştiriyor İbn Haldun. Diyor ki bu metinler diyor okunmuyor diyor. Bu diyor, eğitim için iyi bir şey değil diyor. Çünkü halbuki kendisi Muhammed Abil'in öğrencisiyken Tusi'nin metinlerini razını metinini okuyup bir doktora tezi de hazırlıyor. Kendisinde böyle bir metni var aslında. Ama hoca gidince vebadan kalıyor kala kalıyor yani. Nasıl okuyacak bu metinleri? Hoca yok. Kari'ye gitmesi için önce Fas'a gidiyor sonra Kari'ye gidiyor bunlarla alakalıdır. Şimdi hakikaten zor bak o metinleri hocasız okumak. Ee, böyle sembolik, lafsi fakat sembolik metinler gibi e, ok gibi metinler bu zipli metinler yani bunları e, açıp o dosyayı e, nedir? Açman lazım. Bu e, bir halkın kamunun konuyu bilmeyen insanların meselelere dahline engelliyor. Burada ne konuşuluyor ki? Artık mahiyeti la bir şart şey diyor. Ne demek bu? Yani aslında bunlar çok basit yorumladığın zaman dışarıdaki nesne, zihindeki nesne ve ikisinin dikkat almadan mutlak olarak nesneyi düşünmeyi öyle bir şart şey, la bir şart şey, bir şartın la şey. Hmm. Yani ne demek bu yani? Anlatabiliyor muyum? Ee, günlük dilde kullanılan bir kelime değil bu. Terim tamamen. Tamamen terimleştirilmiş. Pek çok şeyde bunu yapıyorlar. Tartışmaları da kavgaları, krizleri sona erdiren... Yukarıda hasreden erdirme, sona erdirmiyor. Sadece yukarıda bunların e, e, bu işe aşina olan, bu dili bilen insanların yürütebileceği yapılara dönüşüyor bunlar. Dediğim gibi uzun vadede başka sorunlar... Çünkü çözüm, belli bir dönemde ki çözüm başka bir zamanda sorun olarak karşınıza çıkabilir. Mi? izleyicilerimizden de merak eden vardır hocam. İleride sıkıntıya yol açacak dediniz ya. Evet. Bir örnek var mıdır zihninizde? Mi? Yani ne tür bir sıkıntıya yol açacak? Ve ne zaman açtı? Çünkü aşırı kanunikleşme e, tartışmaları bitirir. Hmm. Hatırlıyor muyum? Yani bu tartışmalar bittiği zaman siz alışkanlıklara gömdü. Ne demiştik? İlk başta hatırla. Soruları unutursunuz. Evet. Cevaplar içerisinde yaşamaya başlarsanız bu olacak. Tartışmalar. E, Uzun vadede bu tür sıkıntılar olacak. Çünkü belli bir dönem dedik ya çözüm, e, sorun olabilir. Şimdi bu işte süreç kanonik metinler üretiyor. Bakın Şii'nin yazdığı, Çami'nin yazdığı El-Mülakas, daha sonra e, kazeruni dediğimiz Kutbettin Şiraz'ın babası, onun öğrenci zaten. Kutbettin Şiraz'ı okutuyor. Kutbettin Şiraz'ı bunu Meraga'ya taşıyor. Meraga sonra Tebriz'e getiriyor. Tebriz'de bunun üzerine Alani, Fazla el-Ubeydi, i̇bn Türkmani gibi insanlar şer yazıyor. Sonra Kütahya'ya gelen Hemedani, Abdülvancis Kütahya buna şer yazıyor. Sonra Kadızade şer yazıyor. Ve tüm İslam dünyasına, Balkanlardan, Endonezya'ya kadar tüm İslam dünyasında kanonik bir astronomi kitabı olarak okutuluyor mesela. Ve kaç yüzyıl, düşün, 1224 ölümü, 1900'e kadar bu metni okuttuk ya. Hatta biz bu metni e, tabi bilim tarihi çerçevesinde ders okuttuk. Anladın mı? Hmm. E, Kanonikleşmeyi, orta seviyeli bir astronomi şeyini, e, bilimini temsil ediyor. Hocam bir ara soru. E, bu kitabın içinde serüvenini anlattınız ya. Yok çok kısa anlattım. Serüvenini anlatsam tabii. Bu bir yerde kayıt olan bir şey değil. Siz peşine düştüğünüzde çıktı ortaya değil mi? Yani, Tabi ben demek. peşine de bu doktora tezi olarak hazırlandı. Bir ilden e, Spring'den yayınlandı. Hmm. Çamini'nin bu eseri. Gavurlar çalışıyor aklını yemeyelim yani. Şimdi Böyle ötede beride konuşuyor insanlar ama yani oryantalizm şöyle oryantalizm öyle tamam 19. yüzyıl e, 18. yüzyıl oryantalizmini anladık o dönemin şartlarında ama bugün sen Batı Akademik Camiası'nda yapılanlar o klasik anlamıyla Edward Said'in eşliği oryantalizm değil o ya. Çok ciddi e, efendim derinlemesine mevcut e, sosyal bilimler, metodolojikler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yani hem benim meslektaşlarımla beraber çalıştım yurt dışında onlarla. Hala da ilişkilerim olan insanlar. E, dolayısıyla bunu Salih Recep e, doktora tezi olarak çalıştım. İngilizce üniversitesinde ben yayınladım. Or oradaki bütün bağlantıları, e, nüshaları. Çünkü çok nüshası var. Kadızade'nin, Şerif'in 600'e yakın nüshası var. 600'e yakın nüshası yüzde çarp. Ne demek? 60 e, bin nüssa demektir. Çünkü tüm İslam coğrafyasındaki medreselerde orta seviyeli astronomi bilgisini temsil ediyor. Ve scientific astronomi, bilimsel astronomi bu yani. O dönemin bilimsel astronomisi. Son derece matematikseldir. Öyle demek istiyorum. Ee, ben sana onun ayrıntılarını anlatmadan ben hızlı geçiyorum. Çünkü ben senden korkuyorum bu konuda. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani onun şöyle adım adamı, kim kimden okudu, nasıl okudu, nerede okudu, nasıl gitti coğrafyalara... Haritası var. Tabi tabi Fasa kadar gidiyor. Yani o bütün İslam dünyasındaki orta ölçekli bir alimin astronomik zihniyetini belirleyen temel esere dönüşüyor. Ha bu eser üzerinde de oynamalar yapılıyor. Çünkü siz gözlem yaparsanız, belirli parametreler dahilinde e, takvim zic hazırlarsınız. Meraka Matematik Astronomudan önce yazılıyor bu eser. Çünkü adam müellifi 1200 imdat Ama Meraga'daki parametreler İhser'in teorik yapısı kurularak ona dahil ediliyor. Sonra Tebriz'de, sonra Semerkant'ta. Yani onun için de o de çok dikkatli okumak lazım. Hmm. Çünkü eserler, bunu bak yeni gelmişken söyleyeyim. Eser adları bir süre sonra disiplin adının yerine ikam edilebiliyor. Mesela Oktid'in elementleri. El-usul diye kitab ı usul usul filan dese ve hesap Oktides okudu diyor. Oklidi okudu yani. Oklidi derken artık disiplin disiplinla dönüşmüş bazı eserler. Hmm. <gülüyor> bu da anlaşılır bir şey tabii. Tabii mesela diyor ki şey İbn Akıni sana geçen söyledik Tusi bilimlerini okudu diyor. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Tusi bilimlerini okudu değil mi? Oluğumu Tusi yani e, matematik bilimlerin çünkü o ettiği için onlara. E, o açıdan bu kanunik metinler, kanunik metinler hemen hemen her konuda konuşabiliriz. Bunların tabii kanunik metinler için tek bir örüntü yok. Yani algoritması tek değil. Ee, çeşitli algoritmalar var. Bu mesela çalışılmadı henüz. Ee, İslam dünyasındaki kanonik metinlerin e, algoritmalarını çalışmak lazım. Ne demek? Şu Peki. demek. Yani nasıl ortaya çıkıyorlar, nasıl yayılıyorlar, nasıl çoğalıyorlar, nasıl ortadan kalkıyorlar, hmm. tamam mı? Ve nasıl başka bir coğrafyaya gidiyorlar? Diyelim ki örnek vereyim, e, terhis matematik kitabı ne demek? Hesap, cebir, misal şeyde yazıldı. Fas'ta yazılıyor mu? Tamam. Ne zaman? 1200'lerin zaman. sonu, 1324'te öldüğüne gelebilir ben de. 1300'lerin lerin başında. Şimdi orada onun öğrencisi İbn Kufuz el Cezayri, İbn Haydur mesela, ilk dönem onun öğrencileri buna şer yazıyorlar. Eseri çoğaltıyorlar. Şer tefsir değil. Yani konuları çoğaltıyorlar, onu geliştiriyorlar sembolik sistemik. Sonra bu eser bir nedir onun adı? Endülüs Mağrib geleneğinde devam ediyor. Kalasadi, İbni Gazi el-Miknası oradan İtalya'ya geçiyor. Bir taraftan da Mısır'a gelip İbnül Haib, İbnül Mecdi oradan Osmanlı'ya geçiyor. Tamam mı? Şimdi ve Osmanlı'dan da Osmanlı coğrafyasının hemen yeni Şimdi bu algoritma dediğim bu. Yani bu eser nasıl üretildi? Nasıl çoğaltıldı? Ve nasıl seyahat etti? Çünkü İtalya'da da bu eserin özellikle Kalasadi'nin eserleri Tercüme edilmeden kullanılıyor. Verilerden biliyoruz. Ee, Osmanlı dünyasında e, ta şeye kadar 1900'lara kadar bu devam ediyor. Bundan algoritmalarını henüz çıkartmadık. Yani bunların zincirlerini oluşturmak lazım. Astronomide, tıpta, efendim, cebirde, e, uygulamalı geometride, teorik geometride, hendese de, e, tabi bu dini ilimlerde, mesela diyelim ki dil bilimlerini alalım. Bak, dil. Şimdi <gülüyor> Ee, İslam medeniyeti bir dil medeniyetidir. Kur'an-ı Kerim'den dolayı malum e, ta Sibevey'den itibaren değil mi Basra okulu, Kufe okulu e, efendim Cürcan bir sürü metin var ama eee Sekkaki ile birlikte bakın Sekkaki de nereden o şey zihniyet nereden geliyor? Bu da e, bahsettiğim o e, Sultan Sencer Hazim Sağlar zihniyeti Sekkaki miftahul diye bir kitap yazıyor. Orada sarf, nahi, belaat hepsi, meani, beyan, bedi. Bu bir kanonik metnine dönüşüyor. Kazvin onu iktisar ediyor belaat kısmını. Sonra buna kendisi başka bir kitap yazıyor. Ee, nedir? Ee, Kutbutt-ı buna bir şer yazıyor müftah miftah diye. Sonra Seyyid Şerif yazıyor, Taftazani yazıyor, o yazıyor, bu yazıyor derken bakıyorsun 20. yüzyıla kadar e, inanılmaz bir çoğalma. Ayrıntılan, oradan bir birimi alıyorlar. Yani kitabın içerisinde bir bölümü, bir konuyu alıyor. Mecaz konusu, istiare konusu mesela. Edebi sanatları takip etmek için inanılmaz bir malzeme oluşuyor ve bu e, Balkanlarda diye ki Mehmet e, altı parmak Mehmet Efendi için isminin yanlış atıfları Bunu Türkçe'ye tercüme ediyor mesela Balkanlarda, değil mi? E, gidiyor Hindistan'da, Orta Asya'da. Algoritma derken kastettiğim bu. Yok. Yani her bir, disiplin için bunu yapmak lazım. Bir medeniyet tarihi de tam anlamıyla bunlar ortaya çıkalıktan yani sonra yazılabilir. İslam medeniyetindeki kanonik metinler özellikle Selçuklulardan sonraki kanonik metinler. Hakikaten bu da çok ilginçtir. Yani kanonik metinlerin özellikle ders kitapları, çeşitli alanın kanonik metinler hep Selçuklu ve sonrasıdır. Eyvallah. Hocam yine vaktimiz bitti. Son bölüme döndüğümüz zaman önümüzdeki bölümde şey, biraz da metin isimlerinden Metin isim, tamam. Söz etmek tamam, olur. Ee, doğrusu. Olur. Reklamdan sonra burada olacağız. Soruların peşinde devam edecek. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşinde ile son bölümle karşınızdayız. Ee, İslam dünyasında kanonik metinleri e, konuşuyoruz. Kurucu metinleri konuşuyoruz. Taşıyıcı metinleri konuşuyoruz. E, hepsinden biraz biraz konuşup ilerledik. Burada e, Allah izin verirse artık e, son kalan bölümümüzde hocam biraz kitap isimleri evet. e, de e, duymak isteriz sizden. Tabii onları e, işin belki de en kolay tarafı o. <gülüyor> İlmi disiplinler açısından. Ama ona geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. E, şimdi bu metinler çoğaldıkça çok çeşitli metinler. Astronomide, matematikte, tıpta. Bu Müstakil değil, metinleri kastediyorsunuz değil mi? Yani şerleri, e, şer ve haşeler dahil, dahil. hepsi. Şimdi bunlarla nasıl ilişki kuracağız sorunu ortaya çıkıyor. Hangisini okuyacağız? Önce hangisini okuyacağız? Nasıl okuyacağız? Okuma biçimleri ne olmalı? Değil mi? çok çeşitli bir şey çıkıyor. Bir e, hiyerarşi sorunu çıkıyor metinler arası hiyerarşi sorunu çıkıyor ortaya özellikle eğitimde <gülüyor> ve e, tabii bunların kökenlerini ne zaman başladı ilk kim icat etti onları e, ayrı bir konu ama mesela İbn Rekfan'in işadul bu tasdi volum kitabı işadul kansi'ne baktığın zaman diyem ki Size matematiği anlatırken cebiri anlatıyor diyor ki bu cebirde başlangıç seviyesinde şu kitap okursan iyi olur orta seviyede ileri seviyede çok sistematik olarak bu taksimatı yapıyorlar artık yani herhangi bir konuda alanda daha doğrusu başlangıç seviyesinde hangi metinler okunmalı orta seviyede hangi metinler okunmalı ileri seviyede hangi metinler okunmalı e tabii bu bu sefer şu sorun doğruya başlangıç metni ne demek değil mi e, orta Metin ne demek? E, i̇leri seviyede metin ne demek? Bu sorun Buna kriterler verilir. Hadi bunu koyduk bir kenara. Bu daha da ileride sofistike bir hale geliyor. Üç, her birini de üçe bölüyorlar. Başlangıç seviyesindeki metinleri aşağı, orta, yukarı, aşağı, orta, yukarı, aşağı, orta, yukarı diye dokuza bölüyorlar. Özellikle Osmanlı medresinde çok sofistike hale gelince, karmaşık hale gelince ve metinleri de bu sıralama düzenine göre okuyorlar. Tabi burada metin okuma biçimi değişiyor, soru sorma biçimi değişiyor, müzakere biçimi değişiyor. Dolayısıyla bu sefer adab ul ve mutala yani araştırma yapma, münazara, tartışma yöntemi geliştiriliyor Semerkand itibaren. Sonra kitap okuma tarzı adab-ı ilm adab ilim dalı kuruyorlar. Kitap mutala etme ilmi gelişiyor. Sonra da ilm ders ve tedris Ders alma ve ders öğretme ilmi gelişiyor. Bunlar da ilim dalları. Ve bunların hepsi Osmanlı döneminde yanlı. Hocam şimdi bunlar müstakil olarak konuşmaya ihtiyaç duyan tabii, bir tabii. başlıklar. Konuşalım. Tasnife dair bir sorun var. O ıı, tasniflerde... Ben tasnife gelmedim ama. Örnek vereceğim ona. O örnek verilmeden anlaşılacak bir konu değil çünkü. Ona dair soracaktım. Siz örneği verin. Tabii tabii örnek verin. Birkaç örnek vermek lazım. Şeyi soracaktım aslında hocam hani... Başlangıcı da üçe bölüyorlar ya. Evet. Orada neyi baz alıyor yani? Şu şu kitapları okuyanlar başlangıçtır. Şimdi, Bunları koyduysan orta. Güzel bir şey mi? Ama şimdi düşün şöyle, Osmanlı medrese sistemi çok sofistikeleşmiş ve çok geçen hafta hatırlarsan bir yerde şöyle bir şey söyledim. Şu anda bildiğimiz medrese sayılarının çok üstünde medrese sayılarıyla e, muhatabız. Devam eden öğrenciler. Hayır, e, tüm öğrenciler değil. Mesela Bulgaristan'da 300'e yakın medrese var. Sadece Bulgar bugünkü Bulgaristan'da esas alıyorum bak. Bugünkü Bulgaristan tabii, sınırlarında. Tabii tabii. E, Bilgin Aydın Hoca'nın çalışmaları daha yayınlanacak bunlar. Çok müthiş çalışmalar. E, Yunanistan'da 450'ye e yakın medrese var. 20 kişilik öğrencilerden oluşmuyorsa e, bütün memleket küçüklü okuyor. Küçük büyük. Bak Bursa'da 50 medrese biliyorduk. 200 medrese çıktı Bursa'da. Şimdi bu fikir, bilgilerimiz değişecek. E, çünkü yeni yeni bunlar araştırılıyor. Dökümler, bunlar da şeyden çıkartılmıyor. Böyle. Şeriye sicillerinden, şuradan, buradan. Çeşitli e, Osmanlı arşiv belgelerinden, e, metinlerinden çıkartılıyor. Bunlar çıkınca bütün fikriyatımız değişecek. Şimdi bu kadar komplike, yaygın bir eğitim sisteminde belli bir tertibin, tertip diyorlar buna zaten, olması gerekiyor. E, eser okuma biçimi, eser okuma tarzları. E, mesela ben... E, Şimdi bizim Mehmet Arkan'ın çalıştığı bir metin var. İlmi, ders ve tedris. Ders alma ve ders verme. Orada mesela hocaları metin okuma biçimlerine göre tasdif ediyor. 6 mı 9 mu ne hoca tipi var. Yani metni şöyle okutursa ona bir ad veriyor. Böyle okutursa ona bir ad veriyor. Çünkü metin merkezli bir eğitim olduğu için. Yani biz daha henüz onların çok ayrıntılı dökümünü çıkartmış orada neler olup bittiğini bilmiyoruz. Ahkam kesmeyi çok seviyoruz da. Tasavvuru yok ama salla gitsin yani yargı çok bizde. Evet. Dediğim bunu kutsamadan, var yok göstermeden, yok var göstermeden ne olup bittiğini, resmini çekemedik henüz daha. Resmini çektikten sonra yorum yapmamız lazım. Yani tasavvuru bir elde edelim ondan sonra yorum yapalım. Yine bir ara parantiz Şimdi yine doğru anlayalım diye söylüyorum. Bursa'da 200 tane medrese diyorsunuz evet. ya. Ee, şimdi şeyi dışarıda bırakıyorum. Küçüklü büyüklü yalnız. Yani hepsi eşit seviyede medrese değil. Küçüklü büyüklü 200'e yakın medrese var. Öğrenci sayısı... Mesela özellikle 17. yüzyılda medrese kurma sayısı çok arttı. Anadolu'nun İslamlaşması, Balkanların İslamlaşması'na paralel Müslümanlaşma hızlı bir şekilde artıyor 17. yüzyılda. Buna paralel şekilde de inanılmaz bir okullaşma süreci var. Öğrenci sayıları az ama değil mi burada? İşte o dediğim gibi büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişir. Şey kurulabilir mi diye soruyorum aslında hocam. Hani Medrese, üniversite gibi bir algımız hayır, var. Hayır hayır doğru değil o. Orada da 200 tane üniversite. Yok, yok hayır hayır doğru değil. Medreseler o dönemde böyle bir hiyerarşi yok bir kere. Medresenelerin kendi içerisinde bir hiyerarşi var. E, bu nedir onun adı? Ortaokul, lise, üniversite seviyesinde basamaklandırılabilir. Yoksa hepsi aynı seviyede değil. Aynı büyüklükte değil, aynı ölçekte değil. Onu demek istiyorum. Evet. E, ama inanılmaz bir şey. O dönemin şartlarında düşünceği tarım toplumu, evet. insan gücüne bağlı her şey. Nüfus e, Okumakta tercihe bağlı, zorunlu bir eğitim yok. Nüfus belli. E, bunlar bu, bu şartları dikkate alarak bir tasavvur oluşturman lazım. Ee, inanılmaz bir rakam bu açıkçası. Yani e, Bulgaristan'da nüfus ne o zaman? Müslüman nüfus ne? Nüfus ne? Müslüman nüfus ne? E, 300 medrese ne anlama geliyor? Ya mevcut herkes okuyor gibi. Yok o kadar değil tabi <gülüyor> ama var. bu iyi, fena bir rakam değil demek istiyorum. Özellikle evet. 17. yüzyıl şartlarında. Şimdi e, bu mesela e, Çin 1740'ta... E, Fransız hükümetin talebi üzerine Osmanlı Eğitim sistemi Sistemi'ne ilişkin yazılan bir metinde bu anlattıklarım var. Yani bunlar da yorum değil. metinlerde var. Mesela diyelim ki siz şimdi mantık okuyacaksınız. Girdiniz medreseye. Ee, başlangıç seviyesinde e, İsa Goji okuyorsunuz. Altı sayfalık bir metin. Başlangıcın e, hani var ya iktisar diyorlar. İktisar, iktisat. İktisat ve istiksa. Baş, yani geç ileri orta. O başlangıcı aşağı orta yukarı. İsa Goci. başlangıcın başlangıcında İsagoji. İsa aşağı şimdi ortasında Fenari şehri, e, yukarısında Kula Ahmet Haşiyesi. Bu bitti. Geldin orta seviyeye. E, Katibinin Şemsiyesi, eee Kutbettin şehri, Seyyid Şerif'in Haşiyesi. Orta seviyede bitti. Geçtin ileri seviyeye. Metali Urmevi'nin Kutbettin Razinin şehri, Seyyid Şerif'in Haşiyesi. 9 kitap. Yani hakikaten mantık delisi bu adamlar. Her şey medreselerde formeldir her şey. Onu demek istiyorum. Hatta benim kişisel bir yorumuma göre aşırı formelleştirme bir süre sonra kafayı tıkar. Ee, bu bilginin tamamlayıcı ilkesi gereği siz ya dergaha gidersiniz ya şiir yazarsınız. Niye Osmanlı uleması şairdir? Bak oku şekayek zehirlerini o da bir kanon hükmetindir. Şekayek zehirlerini o ulemayı anlatıyor. Görevlilerini falan. Yani üç, üç dilde divan olan adam var. Şiir yazmayan bir tane alim yok neredeyse yani. Muhakkak bir beyti vardır yani. Bu çok önemli bir şey yani. Bu bununla ilgilidir. Tabii tab tab şöyle bak. Dil bilimleri okuyorsun medresede. Formel bunlar. Belagat, beyan, bedi. Be Yoruluyor insan. Usul bilimleri okuyorsunuz. usul fıkıh da formeldir. Usul, usul adı üzerine yöntem yani formeldir. Sonra matematik okuyorsun. Hesap okuyorsun. efendim Asunemi okuyorsun. Hendeze okuyorsun. Hendeze ispat falan Her şey formal neredeyse. Gizli bilimler yok. Tasavvuf yok. Şiir pratik hiçbir şey yok. E, bunu bir şekilde e, senin şey yapman lazım. O zihnini tatmin Dergaha gidiyorsun. Sinan Paşa çıkıyor. Gidiyor dergaha. Sinan Paşa koca ve alim o dönemde. Ya da şiirle uğraşıyorsun. Müzikle uğraşıyorsun. Yani zihni dinlendiriyorsun. Bu çok önemli. Osmanlı'daki ya da Osmanlı değil. Klasik kültürlerdeki bilginin tamamlayıcılık ilkesi gereği o medresede sen burhani bilgi, nazari bilgi okutuyorsun. Ama nazari olmayan bilgi türleri de var. Onları da bir yerde senin elde etmen lazım. Onun için verdiğim örnek, Vefa'daki medrese talebesinin mezar taşıdır. Aşırı mantık okumadan balatalar ısınıyor. Tabii tabii. İşte Nedir o? Şey, Vefa'da biliyorsun bir mezarlık var. Orada mezar taşı var. Ee, hala duruyorsa tabii. Ee, Tamantaka tamantaka diye diye öldü. Bu Süleymaniye medresede talebe aşırı e, herhalde e, şeyden, okumaktan e, aklın öteki yakasına geçiyor. Ve her akşam medreseler, medrese talebeli dağılırken e, kapıda durup tamantaka tamantaka, mantık yap, mantık yap, mantık yap deyip dururmuş. Ve bunu mezar taşında ailesi işlemiş. E, bunu, tabii bu bir örnek, mecaz bir şey ama yani şunu demek istiyorum. Aşırı formelleştirme zihni yorar. Ee, kolay bir iş değildir. Mantık okuyan matematik bilir bunları yani. Ee, onu eğer içerik içerik kazandırmazsan ona yorulursun. Şimdi dokuz tane mantık kitabı okudular. Yani başlangıç orta ileri. Bunun da alt aşağı orta yukarı diye Bitti mi? Hayır bitmedi. Ee, bah seviyesi diye bir şey daha var bizde. Yani okyanus seviyesi, deniz seviyesi, bahar bu izlemek. resmi bir şey mi? Bu ulemanın kendi arasındaki bir şey. Ee, orada da artık o konudaki en üst metinleri okursun. Mesela mantıkta e, i̇bn Sina ile Farabi'nin metinlerini okursun. Onu artık herkes okumuyor. O yukarıya çıkanlar okuyorlar. Hmm. Bu hemen hemen her disiplinde de bah seviyesi var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çok sistematik dikkat edersen Tabii bu bir süre sonra şer, metin nasıl okunur, şer nasıl okunur, haşiye nasıl okunur ha Geliyor ve hatta bu konuda Osmanlı ulemasının kendi arasında tartışmalar var. Ee, diyelim ki Katip Çelebi bu konuda bize bilgiler veriyor. Sonra şeyin, saçaklızade, Maraşlı. Maraş'taydın yakında değil mi? Evet. Evet. Maraşlı, saçaklızade ki çok önemli bir alimdir 18. yüzyılda. Onun tertib olumunda bu metin okuma biçimleri konusunda Osmanlı eğitim sistemine bir eleştirisi var. Öğrencilere bir eleştirisi var. Yani metinleri okumadan Haşiyeleri okumanın sakıncaları üzerine çok enteresan tespitleri var. Çünkü asıl okunmadan fer okunmaz. Katılırsınız buna? Tabii katılıyorum. Tabii. Hatta bazen genç arkadaşlar geliyor haşiye verilmiş tez olarak. Abi neyini, metni bilmiyor. Şehri bilmiyor haşiyesini çalışıyor. Haşiyeler bile ayrıntılı olmaz her zaman. Tam bir ifade evet. etseniz hocam ha, şey derken ne kastediyorsunuz? Şöyle şimdi diyelim ki ben İstakocu metnini yazma 6 sayfa. E, Molla Fenari bir şer yazıyor. Konuyu şer ediyor açıyor. Yeni konular ekliyor ona. Sonra Kul geliyor. Molla Fenari'nin de konusu, yazdığı konu ilişkin bazı bölümlere ya açıklama yapıyor ya da eklemeler yapıyor. Yani konu balon gibi şişiyor aslında. Hmm. Bazen 6 sayfa bu... oluyor 600 sayfa. O, şimdi ne 600 sayfa baksana güzel bir örnek vereyim. <gülüyor> Ee, şimdi Tecrid diye bir kitap var. Et tecrid fi ilmi kelam. Bu i̇bn Sinacı kelam. Nasreddin Tuğsin'in yazdığı. Tamam. Kanonik bir metine dönüşüyor bu. O kadar özet ki. Yani ben böyle şey gibi, ok gibi yani. Ve düşün burada metafizik var, fizik var ve şey var, teoloji ilahiyat var. Aynı metinde. Aynı metinde. Ama hepsi 10 sayfa. Şimdi buna öğrencisi Tuğsin Hilli bir şer yazıyor. 250 sayfa. Sonra İsfahani geliyor. Sünni bir alim olarak. Buna büyük bir şer yazıyor. Buna şer-i kadim denir. Sonra Ali Kuşçu geliyor. Buna başka bir şer yazıyor. Buna şer-i denir. Sonra İsfahani'nin şerine Seyyid Şerif bir haşi yazıyor. Bir haşi tecid medreseleri kuruluyor. Sıf bu haşiyi müteala eden o da bir çözümsüz problem benim için. Taşköprüzade, Zade Seyit Şerif'in haşiyesinin baş tarafına yani 20 yaprağına 400 yaprak, 800 sayfalık bir haşiye yazıyor. Varlık kavramı. <gülüyor> ya. Şimdi orada varlık konusunda İslam dünyasında yapılan tüm tartışmaları, dilsel analizleri, yargıları, kavramları, Taşköprüzade'nin kendi katkılarını, dönemindeki tartışmaları hepsini buluyorsun. Bak İsmail Gelenbi 1700 kaç ee, 91 mi ölümü tam yani 1790'ların evet, sonunda. Şimdi Gelenbi İsmail Efendi altı cümleye 400 sayfa harşı yazıyor. Onu bir zemin olarak alıp İslam dünyasındaki metafizik o kendi dönemindeki gelinceye kadar metafizik meseleleri e, neredeyse artık tahkik yani hakikatin hakikatine dibine inerek e, tartışıyor. Tabi onun için zordur haşiyeler. E, esas konuyu sırayla takip etmezsen nerede ekleme yapıyor, nerede çıkart, nerede itiraz yapıyor onu tespit etmen öyle kolay değil. Çünkü bu şerler aynı zamanda o disiplinin tarihidir. Şimdi diyeyim, Ali Kuşu'nun şerli e, tecizini okuyorsun ta başlıyor ilk dönemde Aristoteles'e atıf yapıyor, Platon atıf yapıyor, Demokrasisi atıf yapıyor, konuyla alakalı neyse Yeri geliyor optik konular inceliyorsa İbn-i İseme, Oktide, Kindi'ye, varlık konusuysa Muğtezile'ye. Yani İslam dünyasındaki hemen hemen tüm fikirlere, tüm okullara atıf yapıyor. Şer aynı zamanda disiplinin sistematik bir tarihi. Siz dolayısıyla şer üzerinden tüm o kültürün geleneksel birikimine, arka köklerine ya yani bu kökler yalnız dikkat et sırf İslam değil. Henristik dönem Yunan dahil buna. Hatta bazen hepsinin olmasa bile e, bir şekilde atıf yapılan ama kim olduğu bilinmeyen e, Mezopotamya, Mısır bilgelerine bile gidebiliyorsun. Hmm. Her mesela. Atıf yapıyor adam mesela. Yani kim bu? Değil mi? <gülüyor> o açıdan e, haşiyelerde bu daha farklı e, şekillerde diyen ediyor. Bazen de bunlar tartışma ortamları yaratıyor. Mesela Ali Kuşçu'nun şer ne Tecidi devvani bir haşiye yazıyor. Deşteki ona bir cevap veriyor. Sonra Devvan ona tekrar cevap veriyor. Deşteki cevap veriyor. Devvan'a cevap veriyor fakat o sırada Deşteki vefat ediyor. Oğlu bu sefer Devvan'a cevap veriyor. <gülüyor> Devvan ölüyor. Devvan'ın öğrencisi Deşteki'ye cevap veriyor. Deşteki ölüyor. 200 yıl tartışma sürüyor. Yani o gelenek içerisinde metin üzerinden ama konular. Bu tür şerler de var. Yani şehirlerin Ürettiği yeni sorun alanları e, ilim kamuoyundaki özellikle üst seviyeli alimlerin e, mütalalarıyla, karşılıklı e, eleştirileriyle falan e, devam ediyor. Bu sadece kelamda ve felsefe değil. Astronomide de bu böyle. Yani deyelim ki siz bir şer yazıyorsunuz. Şerler sadece metin açıklamak değil. Bazı şerler işte A metni var. A sen bir şer yazıyorsun ben beğenmiyorum senin şerini. Başka bir şey yazıyorum, seni deniştiririm. Sonra senin kendin ya da bir öğrencin kalkıp bana bu sefer bir cevap yazıyor. Benim öğrencim de ona bir cevap yazıyor. Dolayısıyla bir ekolleşme ortaya çıkıyor. Belki yani bu, bereket de doğru, Tabii doğru. yani o yazım teknikleri son derece önemli. Bazen aynı çağdaş insanların mesela birbirleriyle kavgaların nedeniyle oradaki iddialar siz bir iddia ortaya atıyorsunuz. Bunu her eserde ve görmek mümkün. Dolayısıyla bu metin şer haşiye geleneği, şerin şer'i, haşiyenin haşisi geleneği aynı zamanda o metinler arasında bir hiyerarşi oluşmasına neden oluyor ve bunun için de disiplinler üretiliyor. Dediğim gibi ilmi adabül bahsver münazara, ilmi adabül mütala, ilmi adabül ders ve tedris gibi pek çok <gülüyor> şey, disiplin çıkıyor ortaya. Bunu çalışıyor dediniz değil mi hocam biri? Ee, yok, hepsini kim çalışacak? Şimdi e, ben bunları bu üç başlığı bile hassa. Tabi, inşaat tabi tabi çalışılıyor. Şimdi ad... ilm-i adabılaşma münazaları Türkiye'de çalışan çok değerli genç meslektaşlarım var, Ankara'da, İstanbul'da. Bizim Mehmet Özturan hoca da çalışıyor. İlm-i adabı mutana ben bunları yıllar önce e, bulmuştum. E, Mülacimbaşı Ahmet Dil'in kurduğu bir disiplindi, bir de Osmanlı'da kurulan disiplinler bunlar. Mülacimbaşı Ahmet de okuruyor. O e, tahkik dergisinde yayınlandı zannediyorum. <gülüyor> İngilizcesi de var. İngilizce'de çalışıldı bu. E, şey ise bu Adab-ı Ders ve Tedis'le ilgili en önemli metni de bizim Mehmet Arıkan hoca e, çalışıyor. Hocam mesela Milliyet Bakanlığı e, bu metni bakması lazım bir tarafıyla. Yani ya da ilim kamuoyu bunu alıp çalışması yok bu çalışması. haliyle bu haliyle olmaz. Eğitim bilimcilerin, eğitim tarihçilerinin evet. bunları yorumlamaları Hı. anlamında olabilir. Neyden istifade edilebilir mi? Nasıl bir iş yapılıyor? Belki yapıyorlar? çok kıymetli bir hazine de eğitim modelleri üzerine Sazla, ders. Fazla şey yapmadan e, yani gelenekli olan irtibatımızın belli bir yöntem dahilinde olması lazım. E, oradan istifade edilebilir unsurlar bulunabilir şüphesiz. E, çünkü zaman çok değişti o açıdan. Yani kısaca e, mantıkta kelamda verdiğimiz pek çok şeyi, konuyu ve pek çok e, örneği şeyde de vermek mümkün. değer e, alanlarda da vermek mümkün. İşte, mesela astronomide diyelim. Hangi meseleler okutuluyor, değil mi? Bunun bir şeyi var mı hocam? Yani bir tarafıyla şeyi merak ediyorum mesela. Neyim? Ee, işte, klasik dönem Osmanlı 16. yüzyıl diyelim ya da biraz daha ilerleyebilir. Orada e, hangi alanda Hangi kitap okutuluyor? Hangi metin kanonik? Ha. O, o dünyanın tabii tabii bunlar, kanonik. bunlar çıktı tabii. Şimdi, hı hı. E, müfredat programları üzerine gelen müfredat bu. çünkü bu alimler müfredat programdan ilgili metinler yazıyorlar. Kitabeden çıkan e, İshak Tokadi'nin e, örnek bir genç yetiştirmek. Evet, Şükran Hoca'nın, Şükran Hocanın e, orada mesela belli bir 17. yüzyıldaki bir Osmanlı aleminin gençlere önerdiği kanonik metinler. Onun müdür o. Ee, Erzurum İbrahim Hakkı'nın Tertibu Lülüm'ü ee, Uşşaki'nin filan gibi metinler var. Bir de ulemanın alimlerin kendi otobiyografileri var. Hangi eseri kimden okudun? O zaman anlıyorsun ki ilim dünyasında bu eserler mütedavil. Matematikte hangi eser okuyor? Astrumide hangi eser okuyor? Hmm. Efendim eserler üzerinden gittiği için mesela. Kelam'da hangi eser okuyor? Onları da tespit edebiliyorsun. Ama bunlar tabi şöyle bir şey düşünmemek lazım yalnız. Ankara'da Milli Eğitim bakanlığı yok oturmuş müfredat programı vermiş göndermiş öyle değil bu. Bu biraz ulemanın belirlediği ve ilim kamuoyunun belirlediği esnek bir yapı. Ama Tabii. Osmanlı coğrafya sınırları içerisinde tüm medreselerde yok okutulmaz. Aynı metinler okutulmaz. Yok hayır. Mesela doğu medreselerinde diyelim farklı bir mantık kitabı okutulabilir. İsa Gocail'da da şehri farklı olabilir. Haşesi farklı olabilir. Ee, Balkanlarda farklı olabilir. Yani fa ya İslam Osmanlı Mısırda farklı olabilir. Yani o oranın ilmi birikimi, ilim kamuoyunun alışkanlıkları da buna etki yapar. Çok böyle şey değil yani. Terzi örneğini hatırla. Diktik pantolon ceket herkes bunu giyecek Öyle bir şey yok. Hocanın Peki, birikimiyle de alakalı. Disiplin olarak. mantık hepsinin... yani. Alan tabi tabi değişmiyor tabii. değişmez mantık ne herkes yapar? okutuluyor tabi mantık mantık okutulmadan artık seri bir ilim olmuyor yöntem mi? okutulmadan olmaz mesela diyelim ki geometri geometri pratik geometri geometri bir tür matematikte düşünce olarak okuyorlar ispat mantığı. Hmm. Düşünceyi kavi alıştırmak <gülüyor> çok çeşitli okuma biçimleri var mesela benim en çok sevdiğim sürgün yolla okuma mesela diyelim ki mevakif 3000 sayfa filan Üç, bir, bir sayfayı nasıl okuyacaksın? Sırayla. Kaç gün sürer? Kaç ay sürer? Bir de zor konular. Bayağı eşi gücü lazım. Konuya göre okumak diyorlar. Sürgün yolunda okumak bu. Yani bir yere atlayıp ona sürgün yolunda okuma denir mesela. Böyle medrese tabirleri var. E, okumayla alakalı. Ama tabii kitabın iç e, ne diyeyim bu Pajı'nın kurgusunun e, modern dönemde bir giriş gelişme sonuç. Hepsi Bu dönemde de tabii, benzer bir... Tabi tabii. tabii, tabii başlığı seçip okuyabiliyor. Tabii tabii. İçindekileri de şeyde, girişte içindekileri de veriyor sana. Bazen feriste hazırlanır kitabın. O feriste bakarsın hangi yaprakta, hangi konu başlıyor tabii. Aynen. Tabii tabii tabii. Yani, evet, yaz... Sürgün yoluyla okuma mı diyorlar? Evet, sürgün yoluyla okuma. Hmm. Büyük metinler. 7-8 cilt. Şimdi İslam dünyasında tabii kitap, yazım teknikleri kitap, kültürü bu konuda İsmail Ensin Hoca'nın eserleri tabii e, hazine. Şimdi 70 ciltlik kitaplar var ya. Yani. 70 cilt. Okunduğuna inanıyor musunuz hocam? Yani ahali için herhalde zaten. Yok. yok 70... O, 70 cilt bir hayvan bitki ansümetisi. O ahali için olmaz da. 70 ciltlik tefsirler de. Ha o, o tabii şey için. Halk için yazılıyor. ne kadar meşgul olsun. E, yok yok. Şöyle halk kendisi okumuyor zaten. Halk anlar. Orada mesela Kurt Şirazi'nin 40 ciltlik bir tefsiri var. E, işte Hepsi gelmedi günümüze ama mesela o kitabın girişinde söylüyor bunu zaten. Yani bir ayet anlatırken orada geçen bir hayvan hakkında bilgi veriyor sana. Bir tür Kur'an üzerinden kültürleştirme. insanlara kültür aktarma. İşte bir kelimeyi üzerinden bir hikaye anlatıyor, bir masal, efsaneler. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an merkezi kültürleşme şeyi. Yoksa o biliyor orada ama şey ulema için yazılan tefsir daha farklı oluyor tabii. Orada artık yöntem tefsir yöntemi daha nazari bir zinetle yazılıyor. Yani şimdi bunlar üzerine Deniz hani böyle çok netçe halk için yazılan eserler. O dedik ya yazılı sözlü kültürü taşıyan Tabii yazılı ama yok. metinler. Bunlar çok önemli mesela. Bunlar üzerine de çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Şimdi biz genelde ulemayı düşünerek e, kitap kültürünü tartışıyoruz. Evet. Peki e, ne okutuluyordu kütüphanelerde? Bununla ilgili kayıtlar var yazmalarda. Okuduğu metni resmetmeye, resim çizmeye çalışan insanlar var. Yazıyı beğenmeyip orada Sinkaf müstesneye küfredenler var tabii. Yani alt kültürlere mensup insanların kitap okuma alışkanlıkları, kitap okuma teknikleri. Bu illa kendisi okumayabilir. Biri okuyor dinliyorlar kıraathanelerde. Bu tür okuma meclisleri. Şeyde vardı Pertevni Aydı hocam Erzurum'da köy odasında. Bizim köyde vardı hocam. Fuzuli divanı Şerhi gördüm. Fuzuli divanı gördüm. Tabii, tabii bizim köyde okutuluyordu her perşembe akşamı e, okunuyordu. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Fuzuli mi? Hayır, hayır. Şeyler, Hazreti Ali Cenkleri, hmm. Gazavatnameler, Saltuknameler, Mah Ahmediye, Muhammediye falan bu metinler okutuluyordu. Bunlar taşıyıcı. Aşırı derecede okunduğu için de bir süre sonra bunu özellikle hanımlar ezberliyorlardı. Ben rahmetli annemden biliyorum yani. Ve hmm. metne sonra karşılaştırdım annemin hıfsını e, çok benziyor. tabii. Yani bu tabi o dönemde yüksek kültürün aşağı doğru e, süzülmesi, e, belirli bir anlam değere dönüşmesi, e, açısından son derece tasavvurları oluşturması. Çünkü insanlar büyük orada resimlerle düşünür. Sizin o soyut kavramınız, bu çok önemlidir. Klasik gelenekte bilgi, tecerrüt teorisine göre çalışır. Yani elden geldiğince maddi olandan, cismi olandan soyutlayarak saf bir kavrama dönüştürme. Buna tecerrüt nazarası denir. Ya bilgi deyince bugünkü bilgiyi anlama yani. Tamam mı? Özellikle e, nedir onun adı? E, e, felsefi, kelami, çizgi bunu merkeze alır. dostu o tecerrüt, az adı üzerinde yazıyor. Ayıklama ve soyutlama. İntiza ve tecerit. Soyut, soyut, soyut, soyut, soyut. Bunu sen, halkın dokunacağı bir şey değil bu. Yakar yani. Hatırlıyor musun? O açıdan onu tekrar resimlere dönüştürüyorsun bu tür metinlerle sen. Halkın ona katılabileceği, Elbette şuna benzer 5 boyutlu bir cismi ya da 3 boyutlu bir cismi 2 boyutluya dönüştürdüğünde o artık küp olmaktan çıkar. Başka bir şeye dönüşür. Çok şey Eksilecektir. Eksirecek Ama neticede 2 boyutlu satiyi düşünme diyorsun ona değil mi? Öbürü derinlikli 3 boyutlu düşünme. Dolayısıyla şeyin, şu ayrımı yapmamız lazım. Yüksek kültürün kamusallaşması... E, halkın anlayabileceği şekilde e, nedir toplumsallaşması aynı bir konu. E, buna örnek vermiştik dili hatırlarsan. Türkçeyi usta seviyede kullanmak, yazmakla bir vatandaşın konuşması hatta bir argo seviyesinin inmesi hepsi Türkçenin içerisinde olmakla birlikte aşağı doğru dilin süzülmesiyle alakalıdır. E, kültür de böyledir, inanç da böyledir bu bunu dikkate almak zorunda evet. Yunus Emre'nin büyüklüğü de burada belki hocam. O en üst yerdeki dilli işte sokaktaki insanın da temas edeceği bir güzelliğe. Şimdi burada duygusal bir şey söyleyeceğim. İstisnaları tartışmamamız lazım. Yunus Emre bir istisna benim için. İnsanlık tarihi için. Yani insanlık tarihini bilemem ama bizim benim için çok istisnai bir insan. Yani Yunus'un o naif kelimelerle bu kadar Mücerret hakikatleri ifadelendirmesi çok beşeri bir hadise değil yani. O istisnai bir şey. Hmm. Ne olduğunu bilmiyorum ama hakikaten istisnai bir şey. Dolayısıyla istisnalarla e, e, istidlal edilmez. Bu da benim... Eyvallah. İstisnalarla istidlal etmek Hocam az önce konu ilişkin, şimdi vaktimiz bitti gibi e, bir, bitti. bir şeyim var. Ee, Sorum. E, bu Saltukname dediğiniz Muhammediye, Ahmediye. E, bu sadece bizde değil yalnız. Orta Asya'da da böyle. Bu e, Balkanlara kadar da tabii. gidiyor. Evet. Üç boyutlu, çok güzel örnekti hocam. Şeyi yere indirdiğimiz zaman iki, i̇ki boyutlu, boyutlu olacak. Da tek, bir boyutlu biz, tek boyutlu bile olabilir. Dönemin e, ulemasının buna dair notuna denk geldiniz of, mi? Of, of, Eleştiriyorlar of. mı? Nasıl? Eleştirme mi? Yerden yere vuruyorlar. Tabii tabii. tabii. Hmm. Yani o zaman bu, bugün de yeni bir şey yok. Tabii tabii. Aynı. Yani ben öyle metinler var ki bazıları ağzını bozuyor. O konuda. Tabi. tabii. Şimdi bu konuda bir Alman bir çalışma yaptı İngilizce olarak. Ee, mesela 17. yüzyılda orta bir, orta ölçekli bir alimin İstanbul'daki yaşama pratiklerini eleştirmesi. Çok böyle metinler var. Yani bu tabii doğru yanlış meselesi değil ama diyelim ki siz Erzurum'dan geldiniz bir Molla olarak. Yetişmiş bir insansınız. İstanbul'daki yaşama pratiklerini gözlemliyorsunuz. Müthiş eleştiriyorsunuz tabii. Mesela Bosna'da buna benzer bir metin var. Yani Bosnalı ...Bosna'daki günlük hayatı... ...hayat pratiğini, yaşama pratiklerini eleştiren... ...kafada bir dil var. Şuna benziyor bu. Kafa, Siz Türkçe alimisiniz. Belaat ustasısınız. Geliyorsunuz. Öyle bir konuşmayla karşılaşıyorsunuz ki. Oho. Bu mu dil diyorsunuz? Hani... Şey, ...Nabi'nin hacca gittikten, döndükten sonra... ...meşhur bir şiiri var biliyorsun. Bu mu mübarek Arapça? Halk Arapçasını görünce... ...şok oluyor. Ben, bu, benim konuştuğum Türkçe... ...bundan daha iyi diyor. ve Hatta örnek veriyor. Çünkü... El-luga ammiye diyorsa, yani, ammice, halk dili, hakikaten yani e, rahatsız edicidir bazı lehçeleri. Şimdi ona benziyor bu. Düşüncü yaşama pratikleri de bu dile benziyor. Şimdi siz bir forma alışmışsınız, kafanızda bir model var. Gelmişsiniz, bak modele göre insanları e, ölçüyorsun, biçiyorsunuz, bakıyorsun yaşama pratikleri bu modelin çok uzağında. Bu sefer verip veriştiriyorlar. Tabii böyle metinler var. E, mesela Fazlızade... Ya bizim aynı olabilir mi diye ben biraz araştırdım da bulamadım bir şey. 1700'lerin başında fazla zade bilmem kim. inanılmaz bir metin yazıyor mesela. Şimdi düşün Kadızadeli'nin de eleştirdiği bu. Kadızadeli hareketinin de eleştirdiği bu yaşama pratikleriyle alakalı özellikle sufi pratikler. Ya yani dost dediğin doğru tabii çok ciddi şeyler. Bazıları üç metin olarak da var. Yani bunlara daha böyle edebe edebi adaba uygun eleştiren metinler de var. Eyvallah. Hocam, e, bittik, açtık. E, bugün kurucu veya da kanonik metinlerle rabıtamız nasıl diye konuşacaktık, konuşamadık. E, Türkiye'de İslam dünyasında bugün ortak metin var mı? E, ortak vicdanı belirleyen diye soracaktık, e, soramadık. Dilerseniz sonraki hafta tabii, tabii, e, bu kanon ve kitaplar meselesinde devam evet, e, ederiz, ederiz inşallah. Olur, olur tabii. Peki, i̇yi akşamlar diliyorum. E, hayırlı akşamlar diliyoruz. Soruların peşinde burada sona eriyor.